4 Nisan 2018 Bursa Arifane İlim Derneği Ve auzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Velasr innel insane lefi husr illellezine amenu ve amelus salihate ve tevasav bil hakki ve tevasav sabr. Sadakallahu azim. Elhamdülillahi rabbil alemin Evet bugün Tedbirat-ı İlahiye sohbetimizin kitabımızın sonuna geldik. Bu sohbetimizle Tedbirat-ı İlahiye kitabımızı e, Avnikon'un şerhi günümüz Türkçesine çevrilmiş e, hali üzere buradan takip ile tamamlamış oluyoruz inşallah. 17. bölümden 5. kısımdır ve o fasıllar üzeredir ve Kitap onunla sonlandı. Kitabın 22. bölümü makamındadır. Ve konu başlığı Vasiyet Ey mürit, Bilesin ki nefsinin kurtuluşu odur ki her şeyden evvel nefsinin ayıplarını sana gösterecek ve seni nefsine itaat etmekten çıkaracak bir üstad aramak eğer onu aramak için en uzak mekanlara gitmen gerekse dahi sana vaciptir. Ve ben sana inşallahü teala şeyh aradığın sürede onu buluncaya kadar ne yapacağını vasiyet ederim. Şimdi onu bulduğum vakit hazır olan, gaip olandan daha görünür haldedir. Yani ikamet ettiğin şehirde böyle bir kamil üstad bulursan, gayipte ve diğer bir memlekette varlığını haber aldığın bir üstadı bulmak için seferi tercih etme. Çünkü... Hazır olan kamil Üstad'ın halleri sana gayiptekinin hallerinden daha açık bir şekilde görünür veya onu terk edip diğer bir Üstad arama duyurmakta Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri. Onun önünde ölü yıkayıcının elinde önündeki ölü gibi ol. Onun önünde ölü yıkayıcının önündeki ölü gibi ol. Yani onun iradesine tabi ol ve kendi iradenden geç. Eğer onu şeriata muhalif görürsen dahi onun aleyhinde sana bir hatıra gelmesin. Çünkü insan masum değildir. Bilesin ki nebiler masumdur. Onlardan şeriata muhalif asla bir fiil çıkmaz. Evliyanın çok büyük bir kısmı şeriata muhalefetten yana muhafazalıdır. Bazıları kader sırrı gereği olarak muhafazalı değildir. Onlardan zaman zaman şeriata muhalif haller çıkabilir fakat bu muhalefette asla ısrarlı olmazlar derhal istiğfar ederler ve bunun sırrı onların sabit aynları gaffar isminin tecelli mahalli olmalarını gerektirmesidir. Bundan dolayı onların bu hali nefislerinin gereği olmayıp kader sırrının gereğiyle ilahi iradenin kendi üzerlerinde cereyan etmesi maksadına dayalıdır. Bu da onların kendi hakikatlerine vakıf olmalarının neticesidir. Yahut onlardan şeriata muhalif olan haller bir sebep ve hikmet altında çıkar. Nitekim Cenab-ı Şahı Nakşibend e bir gece dervişlerine hitaben bizim emrimize içinizde kim itaat eder buyurur. Evet. Nakşibendi Hazretleri böyle buyuruyor. Bizim emrimize içinizde kim itaat eder buyurur. Dervişler emirlerini beklediklerini söylerler. Hazret onlar ile beraber kalkıp boş bir eve girerler. Birçok kumaşlar varmış. Onların çalınmasını emreder. Evet bir eve gidiyorlar. Evde kumaşlar var. Toplar kumaş topları ve bunları çalınmasını emrediyor. Yani görünüşte hırsızlık yapıyorlar. O kumaşları gizlice naklederler. Bu nakil hususu gerçekleştikten sonra o eve daha sonra aynı gecede hırsızlar girip kumaşları çalmak isterlerse de bulamazlar. Ertesi gün derviçlerin nakrettikleri kumaşlar sahibine iade edilir. İşte görülüyor ki Cenab-ı Pir'in yüce emirleri görünüşte hırsızlık ve manada muhafazadır. Bundan dolayı müridin onlardan çıktığını gördüğü şeriat'a aykırı emirlere ve fiillere itirazları kesinlikle caiz değildir. Ve nefsinde övülmüş ve zemmedilmişten yana olan şey hangi cinsten olursa olsun ondan gizleme. Çünkü o senin tabibindir. Evet yani mür mürşidinden bahsediyorum. Mürşidinden gizleme, şeyhinden gizleme. O senin tabibindir. Ve nefsinde övülmüş olan şeyler sıhhat ve zemmedilmiş şeyler hastalıktır. Övünmüş olan şeyler sıhhat, zemmedilmiş olan şeyler hastalıktır. Bir kimsenin kendisini tedavi eden tabibinden sıhhatine ve hastalığına dair olan halleri gizlemesi caiz değildir. Aksi halde tedavide başarılı olunmaz. Onun mekanında oturma ve elbisesini giyme. Onun huzurunda kölenin, efendisinin huzurundaki oturuş halinin hakkını vererek otur. Çünkü Mürşide karşı olan edebin onun cismani suretine değil manasınadır. Ve onun manası haktır. Evet hak orada diğer insanlara nazaran kamir şekilde tecelli etmiş oluyor mürşidin e, mazharında. Ve sana olan hizmeti pek büyüktür. Çünkü seni de kendi manasına çeker. Bundan dolayı böyle bir zata Tabii ki kölenin efendisine karşı göstereceği edebin yüz derece fazlasını göstermek gerekir. Ve müridin böyle bir edebi göstermesi hakkını vermek olur ve aksi bir hal nankörlüktür. Sana bir şey yapmakla emrettiğinde sana emrettiği şeyi bilmen için onu tespit et. Tam olarak dinlemeden hemen işe girişme ki sen sana emrettiği şeyi bilemezsin. Yani... Sana bir iş havale ettiği vakit bu işin mahiyeti ve icra edilmesinin ne şekilde olacağını layıkıyla bilmen için sözüne dikkat edip onu zihninde tespit et ve sözü tamamı ile dinlemek sizin aceleyle o işe girişme ki sana emrettiği şeyi layıkıyla anlayamamış olduğun için güzelce ve tam olarak yerine getiremezsin ve ona bir fikir beyan etme ve sana emrettiği şeyin sebebinden sorma yani sana bir şey söylediği ve emrettiği vakit ona kendi fikrini beyan etme ve emrine karşı efendim bu emrin sebebi nedir niçin böyle yapalım gibi sorular sorma ve sen ona rüya ve diğer hususlarda hallerinden herhangi bir hali vasfettiğin zaman onun şerhini talep etme ve ona bir iş hakkında söz söylediğin zaman ondan o söze cevap isteme ve konuşan birinin sözüne onun hakkında ihtimal verme. Yani mürşidin hakkında <gülüyor> birisi çıkıp da hoş olmayan bir şey söylerse belki bu hal varittir diye ihtimal verme. Bu adam benim mürşidimin halini ve kıymetinin yüceliğini ve derecesini bilmediği için onun anlayışının kötülüğünden ibarettir de. Yani mürşidini kötüleyen bir, nitelikte bir söz söylediği zaman bir şahıs diyor. Ee, bu mübarek bir haber geliyor bana e, bu, bu söyleyen adamın sözüne itibar edeyim deme bu ölçüyü henüz daha bilmediğin için tabi ki böyle deyip de mürşidine karşı e, soğuma anlamını taşıyor ve sen onun düşmanını bildiğin zaman o düşmanı Allah yolunda terk et ve onunla arkadaşlık etme ve aynı yerde yaşama. Ve onu seven ve ona sena eden kimseyi gördüğün vakit onu sev ve ihtiyacını yerine getir. Ve eğer şeyhin haremini boşarsa onu eş edinme. Ve şeyhin halvet odasına girmekten sakın. Ve onun odasında onunla beraber geceleme. Yahut gecelemen gerekli olduğunda seni göremeyeceği şekilde ona yakın olarak uyu ki seni çağırdığı zaman işitesin. ''Ve yaptığın iş, işi onunla istişare etme. Çünkü sen aslında zıtsın. Çünkü senin işinin bağlı olduğu asıl senin isteğin değil ancak şeyhinin irade ettiği şeydir. Oysa sen işini ona sormadan ve onun muradını bilmeden yaptın. Eğer yaptığın suretin dışında bir şey beyan ederse tamir edemezsin. Bundan dolayı bu hususta istişare etmek zararlıdır.'' Senin hatırına bir şey geldiği zaman onu kendi nefsinden terk et ve onun sana resmettiği şeye yönel ve ona itimat et. Yani yapacağın bir iş hakkında sana bir fikir gelir ve şeyhin sana bir yol gösterirse onu kabul et ve onu beğenmemezlik etme. Çünkü bir işte şeyhlerden biriyle istişare, zaman istişare, zaman bunu istemese de sana onu yap der. Çünkü hal onu gerektirir ve o ise sana zarar verir ve eğer onu yapma dese sana faydası vardır. Oysa onun indinde nefsinde ve nefsinin salahında daha fazla zarar vardır. Örneğin elinde bir, bir miktar paran var. Çarşıda bir dükkan açıp ticaret yapmak istersin. Bu hususu şeyhinle istişare ettiğin zaman senin halin ve vaziyetin bunu yapmanı gerektirir. Oysa sen bu ticaret içinde bin türlü fitneye rastlayıp kalbini muhafaza edemeyeceğin için sana bu zarar verir. Ve eğer onu yapma dese zahiren sana fayda vardır. Oysa bu ticaret indinde senin nefsine ve nefsinin selahına daha fazla zarar vardır. Şimdi bu zahiri zararı kabul etmemek daha iyidir. İşlemesi hatırına gelen bir işte onunla istişare etme. Ve lakin bu hatırı terk et ve işleme. Çünkü senin vaktini imar eden Şeyhinin sana teklif ettiği şeydir Bilesin ki Hakiki mürşid Resmi şeyhler gibi değildir Bu muhterem zat Her bir müridin hatırına gelene Vakıf olduğu gibi Gezdiği yürüdüğü yerlerde yaptığı işlere de Vakıftır ve müridleri Onun bakışından bir an bile Gaip değildir Nitekim Cenab-ı Mevlana'nın Pederi alileri sultanül ülema Bahavettin el Hazretlerinin müritleri olan Sultan Alaaddin Selçuki'yi Muhammed Harzemşah ile olan bir savaşında casuslukla Harzemşah'ın ordusuna gidip onları gaflette bırakarak gece onlar tarafından tahsis edilen çadırda uykuya dalmış olduğu halde Melik kalk uyku zamanı değildir diye uyandırarak Harzemşah'ın elinden kurtardığı menakibi sipeh salarda ayrıntılı olarak nakledilmiştir. Ve buna benzer şekilde Cenabı Şah Nakşibend dervişlerinden birini bir iş hususunda bir yere gönderir. Derviş o işi bitirdikten sonra geri dönerken hava çok sıcak olduğundan biraz istirahat etmek için bir ağacın gölgesi altında uyur. Cenabı Şah Nakşibend rüyasında bir asa ile dervişin üzerine hücum buyurup kalk burası uyuyacak yer midir buyururlar. Derviş uyandığı zaman baş ucunda iki kurdun durduğunu görür. Hemen kalkıp Kasrı Arifana geldiğinde Cenab-ı Pir'i şehir içinde yol üstünde kendisini bekler bir halde bulur ve hiç öyle tehlikeli ve korkunç bir yerde istirahat olur mu? buyururlar. Hakiki şeylerin müridlerine karşı olan bu gibi muameleleri pek çoktur. Tabii ki bunlar Allah'ın izniyle, Allah'ın bildirmesiyle olan şeylerdir. Mürşide Allahu Teala bildirirse müridi hakkında böyle bilgilere vakıf olur ve gereğini yapar. Bu da kader mekanizmasının işleyişiyle alakalı bir hakikattir. Bunu özellikle burada beyan edelim. Yoksa mürşid her halükarda, mutlak surette, müridlerinin hepsinin durumundan haberdardır gibi bir şey söz konusu değil. Bunu bilelim. Ancak Allah bildirirse, Allah'ın bildirmesi durumunda bu hadiseler ceryan edebilir. Mürşidin Mevlevi Mehmet Esad Dede Hazretleri tarafından da bu Pür kusurlu fakire karşı kaç defalar bu gibi haller olmuştur. Onların burada anlatılması sözü gereksiz uzatmak olur. Bundan anlaşılır ki müridin her hatırayı mürşidiyle istişare etmesine gerek yoktur. Onlar müridi kendilerinden daha iyi bilirler. Bundan dolayı hakkında en iyi olan yol neyse onu gösterirler. Hemen emirlerine itaat etmek müridin kurtuluşuna sebep olur. Ve hatır ancak zahiren ve batıren boş olan fena müride mahsustur. Yani... Hakiki bir mürşide intisaptan sonra kendi hatırına gelenlere tabi olmak gerek zahirde ve gerek batında kendisini o mürşit ile kayıtlı olarak bilmeyen ve hak yolundan yana boş olan fena müride mahsus bir haldir. Çünkü onun ahmaklığı meydandadır. Kendisi bir mürşidin lüzumunu hissettiği halde batınını muhafaza etmek şöyle dursun, zahiri edepten de gafildir. Madem ki kendi emrinde serbest idi, bir terbiye ediciye ve bir mürşide intisaba ne gerek vardı Evet burası mühim bir konu Evet ne diyor madem ki kendi emrinde Serbest bir terbiye edici Ve bir mürşide intisaba ne gerek vardı Öyle ya kendi emrinde serbestse Mürşide intisap ettikten sonra da Yine kendi bildiğini okuyacak şekilde hareket Edecekse e, o zaman ne gerek Vardı diyor mürşide intisap etmeye Mürşide intisap eden kişi mürşidin Emir ve talimatlarına göre hareket eder Çünkü mürşidi onun nefis terbiye ve tezkiyesinin metoduna göre bir takım telkinlerde bulunur şunu yap bunu yapma gibi eğer bu emirlere uymayacaksa kişi o zaman mürşide teslim olmaya intisap etmeye de gerek yok ancak şurası dikkate alınmalıdır ki bu tam teslim hakiki mürşide karşıdır eğer bir kimse resmi şeyhlerden birini hakiki mürşid zannedip ona intisap eder ve ondan sonra zahirinde ve batınında hallerinin değiştiğini görmezse aldandığına hükmetmeli ve kendisine hakiki bir mürşid aramalıdır evet bu da çok önemli bir konu burada resmi şeyhlerden biri diye kastettiği yani ehil olmayan şeyh ve mürşitleri kastetmekte eğer kişi gerçekten Allah yolunda olan amacı Allah'a götürmek Allah'ı tanıtmak olan mürşide teslim olmadıysa zaten zaman içerisinde bir müddet zaman içerisinde halinden bunu gözlemler hali eğer samimi ise verilen talimatlara uymuş olduğu halde e, halinde bir iyileşme, düzelme olmuyorsa nefis terbiyesi tezkiyesinde maneviyatlarında bir manevi hallerinde bir gelişme, terakki göremiyorsa o zaman bu durumda şeyhinin ya da mürşidinin ehil olmadığı hakikati ortaya çıkmış olur. Nitekim günümüzde bu tarz hep sohbetlerimizde dile getiriyoruz. Türkiye'mizde böyle şeyhler Mürcitler çok fazla. Bunlara intisap eden kişiler uzunca süre intisaplı olmalarına rağmen hallerinde iyileşmeye dair, terakki etmelerine dair hiçbir iz görülmediği, normal yaşayışlarında bütün bozuk düşünce ve ahlaklarının devam ettiği, iyileşme olmadığı görülmekte manevi hallere vakıf olmadıkları görülmekte. Burada işte bu kişiler böyle bir oturup düşünmesi lazım. Eğer samimiyseler, kendileri samimi olarak yola girmiş oldukları halde bir feyiz alamıyorsalar o zaman şeyhleri ya da mürşitleri ehil olmadığı ortaya çıkmış oluyor. Bu durumda işte kişi feyiz alamadığı zaman iki ihtimal var. Ya kişi kendi samimi değil verilen emir ve talimatlara uymadığı için feyiz alamıyor terakki elde edemiyor ya da bağlı olduğu intisap ettiği şeyh ya da mürşit ehil değil kişiyi bu manada manevi olarak terbiye edemiyor anlamı çıkar burada tabi ki yine bunları ayırt etmek için bilmek için de ilim gerekiyor dolayısıyla bir mürşide bir şeyhe de bağlanmış olsa kişi bu ayırımları yapacak bu teraziyi bu ilim terazisini elde etmesi gerekir ki doğru yolda veya yanlış yolda olduğunu anlayabilsin. Burada da işte bu kitaplar bize bu teraziyi elde etmeyi vermiş oluyor. Bu kitaplardaki bilgilerden bu mana çıkıyor. Devam ediyoruz. ''Ve eğer zahirinde ve batınında salihlik ve değişim görüp de mürşidine itiraz eder ve onu terk eder ve başka bir mürşit ararsa o mürid boş ve fena mürid olur.'' Çünkü kendi hatırına gelene tabi olmuştur. Artık nefsine, hevasına uymuştur. Ve kendi hallerindeki değişimin farkına varmamıştır. Ve onu kabul eden mürşit de hakiki şeylerden olmayıp resmi şeylerdendir. Çünkü hakiki şeyhler vahid yani bir şahıs hükmündedir. Birini red ve inkar, hepsini red ve inkardır. Nitekim nebilerin birini red ve inkar, hepsini red ve inkardır. Bakara suresi 285. ayet. Onun resullerinden biri ile diğeri arasında ayrım yapmayız. Ayeti kerimesi bu halin çok açık delilidir. Ve böyle bir müridi kabul eden şehirlerin hakiki şehirlerden olmadığı da açıktır. Çünkü hakiki şehirler bir şahıs hükmünde olduğuna göre, o mürid önceki şeyhini reddetmekle kendisini de reddetmiştir. Ve itirazcı mürid bu red ve itirazıyla feyiz yolunu kendi üzerine kapatmıştır. Onu kabulden yana hiçbir fayda beklenemez. Ve hakiki şeyhler müridin halini keşfetmedikçe kabul etmezler. Meğer ki önceki şeyhin izin ve icazeti olan Ve fiillerinden bir fiilde ona itiraz etme ve ona bunun niçin yaptın diye sorma. Çünkü red ve itiraz feyiz yoluna set çeker. Ve hakiki mürşidin fiilleri senin akıl tavrının dışında olsa bile onu kabul et. Çünkü o görücüdür, sen henüz körsün. Senin itirazın körün gözü görene olan itirazı türündendir. Ve onun fiillerinin sebebini sormak edepsizliktir ve hafif meşrefliktir. Ve şeyhinin senin üzerine öne geçirdiği her bir kimseye talebe olup hizmet et. Ve şeyhinin seni gördüğüne yakin hasıl ettiğin bir yerde oturma, edebe sımsıkı sarıl. Yolda gecenin dışında onun önünde yürüme. Gece yolu aydınlık olur ve yolda bir engel olmadığı görülürse, müridin yine şeyhinin önünde yürümesi caiz değildir. Burada edep meselesi anlatılıyor. Şeyhin yürürken yolda önüne geçme, önünden yürüme diyor. Yani arkasından takip et. Bu bir edeptir. Ve ona devamlı bakma. Çünkü bu hayanın azalmasına ve kalpten hürmetin çıkmasına sebep olur. Ve onun meclisinde çok oturma. Oturman halvet odasında şeyhin oda kapısının arkasında olsun. Ta ki istediği zaman seni bulsun. Bu vasiyet dergahta mürşid ile beraber sak bulunanlara mahsustur. Tabi ki kendi hanesinde eşi ve çocuklar arasında sakin olanlara değildir. Yani bu buradaki vasiyet eskiden biliyorsunuz dergahlarda e, mürşidin yaşadığı yerde... Tekkede aynı zamanda bazı müritler de yaşamaktaydı. Onlara odalar tahsis edilmiş. Orada yatar kalkar e, dergahın hizmetinde bulunurlardı. Bunlarla alakalı bir durum. Onlara söylenmiş bir hal. Günümüzde herkes kendi evinde hayatını idame ettirmekte, yaşamakta. Şeyhinle istişare etmedikçe ve ondan izin almadıkça bir kimsenin ihtiyacını yerine getirme ve onun odasına girme. Ve girersen elini öp ve başını önüne eğ. Bu vesiyet dahi aynı şekilde dergahta sakin olan müritlere mahsustur. Çünkü şeyhinden uzak bir mahalde oturan bir müridin her kendisine müracaat eden kimsenin ihtiyacını gidermek için şeyhine müracaat etmesi çok zor bir iştir. Ve dergahta oturanlar daima şeyhin odası önünden geçebileceklerinden istedikleri zaman odaya girmeleri caiz değildir. Ancak çağrılınca girmelidirler. Fakat odasına girildiği vakit elinin öpülmesi ve başının öne eğilmesi her müride lazım olan edeptir. Ve onun emrine uymaya ve senin için olan yasaklarına muhabbet et ve onun ırzını hırsla koruyucu ol. Yani emir ve yasağından yana içine beğenmemezlik gelmesin ve onun ırzını ve namusunu ve haysiyetini ve sırlarını yabancılara karşı muhafaza etmede gayet hırslı ol ve tam bir gayretle kendini siper et. Ve ona yemek takdim ettiğin zaman ona gerekli olan şeyin hepsiyle beraber önüne koy. Yani kaşık, ekmek vesaire gibi şeylerden birini noksak bırakma. Ve kapı arkasında dur. Eğer seni çağırırsa icabet edesin ve eğer çağırmazsa serbest oluncaya kadar terk et. Serbest kaldığında eğer sana emrederse yemeği veya sofrayı kaldır. Ve eğer yemeğinden bir şey artıp da sana yemeni emrederse onu ye ve nasibini bir kimseye verme. Ve içinden deme ki şeyh yalnız başına yiyor. Eğer yemek çok olursa ne kadar çok yemek yedikten ne kadar çok yemek yedikten sonra doyuyor veyahut yalnız başına yemek yiyen kimse hakkındaki hadis onun hakkında olmuştur. Yani şehini tek başına yemek yer bir halde görürsen içinden idrar itiraz edip yalnız başına yemek yiyenlerin zemmedilmesi hakkındaki hadis şerif gelmiş olduğu halde şeyh niçin bu hadisi i şerife riayet etmiyor yoksa bu hadis-i şerifi bilmiyor mu ve yemek çok olduğu zaman ne kadar çok yiyor oysa tarikatta az yemek az yemek yemek şarttır Bunun için böyle yapıyor gibi düşüncelere girme böyle deme bilmediğin hikmetler olabilir bu konuda diyor onu senden yana memnun olmayacağı şeyde seni görmemesine gayret et yani şeyhine onun memnun etmeyecek olan bir hal içinde görünmemeye gayret et ve ondan bir şeyler temenni edici olma. Yani şeyhinden bir şey ve bir hal isteme. Örneğin Efendimiz diğer ihvanımızda bazı mübarek haller zahir oluyor. Bende ise böyle bir hal yoktur. Bana da ihsan buyursanız gibi sözler söyleme. Çünkü şeyh her bir müridi kendi istidadı çerçevesinde terbiye buyurur. Şeyhlerin mekrinden sakın. Çünkü onlar talibe bazı zamanlarda mekr ederler. ''Onlar ile beraber huzurda nefeslerinin üzerine muhafaza edici ol. Eğer senden şeyhe karşı edepte bir kusur olursa ve sen bilirsen ki o onu bildiği ve hoş gördüğü ve seni azarlamadı, bil ki sana mekretti.'' Yani denedi, tuzak kurdur anlamında. ''Ve bildi ki senden bir şey yani bir hayır gelmez.'' Ve onun için sana karşı sustu ve seni aklına gelen düşünce ve atağın adım ve her anın üzerine azarladığı ve senin üzerine nefeslerini sıklaştırdığı zaman kabul ve açılım ve rıza ile müjdelenmiş ol. Çünkü hakiki mürşit sadık bir müridin her bir hatırasını ve hak yolundaki her bir adımını ve kalp gözünün her bir bakışını takip edip onun hakkında icra eder ve bu sadık mürit hakkında onun bu sıkıştırmaları kabul ve açılım ve rıza belirtisidir ve bunlar mürit hakkında müjdedir. Onu rahat bir halde gördüğün zaman ona karşı laubali olma. Belki her ne vakit genişlerse sen kalbinde heybet ve azamet ve hürmet ve ihtişamdan yana tazimini arttır ve her ne zaman genişlemesini ve huşu halini arttırırsa onun hakkında heybet ve celali arttır ve eğer şeyhin sefere gider ve seni yerinde yani odasında terk ederse sen her gün oraya gittiğin vakitlerde güya o gaip olmamış gibi onun oturmakta olduğu yere ona selam vererek devam et ve onun yokluğunda huzurundaymışsın gibi riayeti ile hürmetine riayet edici ol ve onu bir yere gitmeyi ister gördüğün vakit onu bunun hakkında nereye deme onun fiilleri hakkında ona bir görüş beyan etme. Eğer seninle istişare ederse işi ona döndür. Çünkü onun istişare etmesi senin görüşüne ihtiyaç duymasından değildir. Ancak sana karşı muhabbetinden ve siyaseten istişare eder. Ve sen onun bir yere müdavim olduğunu görürsen ona bundan bahsetme. Ve içinden bu onun bir adetidir deme. Müdavim olduğu bir yerden intikal ettiğinde ona dair bahis açma ve kendisinde emir olan veya sana söylediği sözü tevil etme dinlediğin şeyin zahiri indinde dur ve sana emrettiği zaman onu yap ve onun hata olduğunu fark edersen dahi onun emrettiği şeyi icra et ve onda tevile gitme ve eğer onun emrini tevil edip de isabet edersen esas şimdi o hatadır nitekim sana emrettiği şekilde onu tevil etmeyip de işlediğin vakit o emir hata idi sen ise isabet ettin yani şeyhinin emrinde zahiren hata olsa ve senin tevilin isabetli olmuş olsa bile senin isabetin şeyhin hatasıyla aynıdır. Çünkü işin aslında senin tevilin hatadır. Burada bakış işin hata ve isabetine değil senin tevilinedir. Ve tevil ise senin isteğindir. Oysa sen kendi isteğini şeyhin iradesinde fani edecek edin. Çünkü bizim indimizde tarikatta mürit hakkında hidayet şeyh iledir ve şeyh Allah iledir. İlim doğru yön ile verilen emirin tevilindeki isabetinde değildir. Ve hidayet ancak elbette tevil etmeden emre uymandadır. Ve onun sırrı bizim indimizde ilahi hazrette açık ve zahirdir. Ve her ne vakit emrettiği şeyi şeyhe karşı tevil veya hayal ettiğin bir tedbir ile ona böyle olmasını murat ettiğini söylersen bil ki Muhakkak sen nefsine dönüp talihsizlik içindesin. Oysa müritlerin çoğu üzerine gelen şey yani mahrum kalma ve kesilme ve açılımın olmayış ve vasıl olma mevzuları ancak tevil etmedendir. Çünkü tevil nefsin hazzıdır. Tevil nefsin hazzıdır. Ve zahiri akıl ise onun emrine karşı kıyas yapmaz ve tevil etmez. Belki işin hepsi vacip olma üzeredir. Şimdi onunla hitap olunduğunda ona hemen girişilir. Ve şeyhin hazır olduğu vakit sırtın ona dönük olan bir yerde namaz kılma. İki edebi yani namaz edebiyle şeyh edebini bir araya getir ve onun emri olmaksızın bir sözü açıklama. Yemek ve uyumak ve adet olan hallerden bir hal üzerinde ona tabi olma. Çünkü bu durum sana fayda daha faydalıdır. Meğer ki seni buna davet eder. Yani Yemende ve uyumanda veyahut oturmak ve yatmak ve görüş bildirmek gibi hallerde şeyhin hallerine tabi olma ki bu senin üzerine zorluklar yüklememiş olacağı için sana daha faydalıdır. Meğer ki seni bazı vakitlerde buna davet ederse bu hal istisnadır. Örneğin gel bu akşam yemeği benimle ye veyahut bugün seninle beraber filan yere gidelim gibi seni bazı hususlara davet ederse bu yalnız bir kereye mahsus olduğu için tabi olmaktan yana Zorluğun olmaz Bunda onun sana davetinin şekli Ya efendimiz seninle beraber yememi emreder misin yahut seninle beraber bir odada uyumamı emreder misin Veyahut döneyim mi demen gibi ona danışmakla işi zorlamandır Ben korkarım ki o sana bunların hepsini benimle beraber yap Yahut indimde uyu desin. Ve bu bizim indimizde uzaklıkların son noktasıdır. Çünkü o nazlanmaya ve hürmeti ve heybeti kaybetmeye sebeptir. Ve bu müritten her ne vakit yitip giderse muhakkak iflah olmaz. Oysa o elbette lazımdır. Ve bunun tersini söyleyen kimse nefsine arif değildir. Yani şeyh ile yüz göz olup da ona karşı olan hürmet yitip giderse ve bakışında daha önce hissettiği heybet düşerse feyz alamaz ve ilerleyip yükselemezsin. Bundan dolayı bunların bu şekilde olmasını sağlayacak sebeplerden kaçınmak gerekir. Bu sebepler de metinde bahsedilen şeylerdir. Her kim bu her kim ben bunları yapmakla beraber ben şeyhime olan hürmetimi de muhafaza ederim derse nefsini bilmeyen bir cahildir. Çünkü her zaman birlikte yaşadığı kimseye karşı lauballik oluşması nefsin tabii gereklerindendir. Evet. Burada o dengeyi korumasını bu edebe riayet etmesi için bu mesafe koyması gerektiğinin şart olduğunu da beyan etmiş oluyor. Ey mürid! Onu bulduğun vakit halin şeyh ile böyle olsun. Ve ben şimdi şeyh arayışında olduğun süreler içerisinde sana yapacağın şeyi vasiyet ederim. i̇nşallah Teala. Evet. Şimdi şeyh bulduğun vakit şeyhine karşı muamelelerin böyle olsun dedi. Şeyh bulana kadar ne yapman gerektiğini ise vasiyet ederim diyor şimdi anlatacağım diyor şimdi bunun ilki husumetini razı etmek yani bir kimseyle husumetim varsa onunla barışmaktır yani kimseyle küslük dargınlık hali içerisinde olma Kimseye karşı böyle e, küskünlük içerisinde bulunma diyor. Ve geri vermeye gücünün yettiği haksız şeyleri geri vermek. Yani hakkın olmadan bir kimsenin malını almış ve diğer hukukuna tecavüz etmiş isen eğer o adam hayatta ise ona malını ve hakkını iade etmen ve eğer vefat etmiş ise varislerini bulup onlara vermen gerekir. Yani üzerinde bir hak varsa bu helalleşmeyi öncelikle yap. Gerek küstlükleri ortadan kaldır, varsa bir küstlüğün. Gerekse birinin hakkı üzerine geçmiş ise bunları hakkı geçen insana ver. Hayatta değilse o kişiye varislerini bulup o geçmiş olan hakkını varislerine teslim ediyor. Ve muha muhaleflerinde ve ilim sohbetlerinden yana vakitlerinden kaybettiğin şey üzerine ağlayarak tövbedir. Sen muhakkak işlediğin günahlardan yana yakın üzeresin ve Tövbenin kabulinden de korku üzeresin İnsan günahlarını bilir mutlaka Kişi kendini bilir Bu manada tabii ki günahlarına Kusurlarına da tövbe et Ve onun kabul olup olmadığı Hususunda tabii ki tereddüt taşı %100 kabul oldu gibi bir garanti Tövbenin kabul olduğuna dair Bir garanti Kimsenin yoktur Yani senin günahların gözünün önünde sabit ve tahakkuk etmiştir Tövbenin kabul edilip edilmeyeceği ise Bilmemektesin. Bundan dolayı tövben makbuldür diye hükmedemezsin. Ve ancak tam bir taharet üzere otur. Ve senden abdest almayı gerektiren bir durum ortaya çıktığı vakit abdest alırsın. Yani abdestin bozuldukça abdest alıp bir an abdestiz gezmezsin. Evet bu çok mühim bir konu. Gerçekten abdest müminin silahıdır her daim abdestli olmaya gayret edelim abdest bozma ihtiyaç hasıl olduğu zaman ihtiyaç giderildiği gibi hemen yeniden abdest alalım yani her daim abdestli bulunmaya gayret edelim bu abdestli bulunmanın çok büyük getirisi fazileti vardır yani anlatılamayacak kadar çoktur bir çok hikmetleri vardır faziletleri vardır abdesti gezmenin bu husus çok önemli buna dikkat etmemiz gerekir ve abdest aldığım vakit iki rekat namaz kılasın ve beş vakit namazı cemaatte ve nafileyi de evinde kılıcı olasın. Çünkü farzları edada riya olamayacağından cemaate devam lazımdır. Nafile namazlar ise böyle değildir. Onlarda riya olma mahsuru olduğundan nafileleri evinde de kişi kılabilir. İlle camide o nafile namazları kılmasan sanda olur. Kılma hatta kılma ki evinde kıl böyle riya durumuyla karşı karşıya kalmayasın diye nasihatta bulunuyor. E, ve abdest aldığında da iki rekat namaz kılasın. Allahu u Teala'ya şükür namazı kılasın diyor. Bu e, biliyorsunuz Bilal-ı Habeşi sahabeden Bilal-ı Habeşi'nin e, Allah rahmet eylesin, şefaatine nail eylesin cümlemizi. Onun yaptığı bir işidir idir. Resulullah Efendimiz bir gün sordu. Beni cennette ne ile geçtin? Ya Bilal diye sorduğunda, ne amel yapıyorsun diye sorduğunda o zaman Hazreti Bilal dedi ki Ya Resulullah ben her daim abdest bozduğumda yeniden abdest alırım ve her abdest alışımda da iki rekat nafile namaz kılarım. Buyurdu. İşte bu amelinle diye cevap vermiş oldu Resulullah Efendimiz. Buradaki mevzuyu daha önceki sohbetlerimizde detayla açtık. Orada cennette onu geçmiş olması bu amel hasebiyle önünde görmüş olması Resulullah Efendimiz'dir. Yoksa Resulullah Efendimiz'i mutlak manada genel manada geçmek mümkün değil tabi ki alemlere rahmet olarak gönderilmiş olan Resulullah Efendimiz en kamil Allah'ın en kamil tecelli ettiği mazhardır bu manada onu başka yaratılmış hiçbir mahlukatın geçmesi mümkün değil çünkü bütün alemler onun nurundan halk oldu önce nuru Muhammedi işte hakikat-ı Muhammedi halk edildi Allah-u Teala onu halketti ondan da bütün alemi halketti bu manada düşündüğümüz zaman Allah'a vasıl olmada Allah'ı bilmede Allah'ı tanımada Allah'ın rızasına kamilen erişmede yol Resulullah Efendimiz'den geçiyor kapıda o var çünkü Resulullah Efendimiz'i görmeden bilmeden, anlamadan onun yolunda gitmeden zahiren ve batınen, onun yolunda izinde yürümeden bu manada kamilen Allah'ı bilmeye anlamaya onun rızasına kamilen erişmeye ihtimal yoktur bu konuyu da böylelikle dile getirmiş oluyoruz evet şimdi devam ediyoruz namaz abdest aldığın zaman ters gelen şeylerden yani mekruh ve bozuk şeylerden kaçınmaya çalış abdesti gusül ve mes hususlarında tertibe ve sünnet-i seniyeyi riayet ile tam al ve namaza mahsus olarak almayıp taharetli bulunmak için alsan bile namaz kılacak olan bir kimsenin itina ve dikkat ile aldığı abdest gibi tamam al. Bu abdest namaz için değildir. Nasıl olsa olur diyerek müsamaha etme. Ve her bir hareketine abdest alırken besmele ile başla ve ellerini dünyayı terk niyetiyle yıka. Ve dünyayı terk masivaya muhabbeti kalpten çıkarmak demektir günah olan şeylere boş mele yani, masivaya ait şeyleri onlara olan sevgiyi kalpten çıkarmak demektir yoksa çoluk ve çocuktan ve bütün dünya işlerinden soyuklanıp ruhbaniye ruhbaniyeti tercih etmek değildir burayı iyi anla diyor yani masivayı e, muhabbetini kalpten çıkarmak demek çoluğunu çocuğunu ihmal etmek eşini bakmakla yükümlü olduğun insanları ihmal etmek e, anlamında bir mana çıkmaz onlara karşı sorumluluğu kul layıkıyla yerine getirecek. Resulullah Efendimiz buyuruyor ya her şeyin hakkını ver diyor. Nefsinin üzerinde hakkı vardır. Çoluğunun çocuğunun üzerinde hakkı vardır. Hanımının üzerinde hakkı vardır. Arkadaşının üzerinde hakkı vardır. Komşunun üzerinde hakkı vardır. Bunların hepsini gözetmek gerekir. Bu hususta bir tercüme. Dünya nedir? Hüdadan gafil olmaktır. Yoksa kumaşlar, gümüşler evlat ve kadın değildir. Ve ağzına su verirken kalben zikret ve Kur'an oku. Ve Allah Teala'nın manevi ve ruhani olan kokularını koklamak niyetiyle burnuna su ver. İşte bu manevi kokuları koklamak, bunları duyabilmek niyeti üzere burnuna su ver. Ve zilleti tercih ve kibri nefsinden uzaklaştırmakla burnunu temizle. Evet burnunu sümkürdüğünde temizlediğinde bu niyet üzere o. Zilleti tercih yani kulluğu, köleliği tercih ve kibri. Kibir hasletini kendinden uzaklaştırmak Kibirden kendini muhafaza etmesi için Allah'a niyaz ederek bu manada burnunu temizle Ve yüzünü hakka ve halka karşı haya niyetiyle yıka Burada evet abdestin ee, rükünlerinde yapılacak amellerde Ne niyet üzere elini yüzünü ağzını yıkamada Ne niyet üzere olman gerektiğini dile getiriyor ve kollarını dirseklerine kadar bütün işlerinde hakka tevekkül niyetiyle yıka. Ve kullarını söz dinlemek ve kulaklarını söz dinlemek ve dinlediğin sözlerin en güzele tabi olma niyetiyle mezhet. Ve ayaklarını müşahade kesibini geçmek niyetiyle yıka. Kesip sözlükte kum tepesine denilir. Şeriat terimlerinde cennet küresinde cennet suretlerinden hali bir mahaldir ki Cennet ehli o makamda cennetlerin Bütün nimetlerinden el çekmiş Oldukları bir halde Zati tecelliye nail olurlar Evet orada Cuma günü Resulullah Efendimizin e, Önderliğinde Gidip de e, tecelli, Zati tecelli cennet ehlinin Seyredeceği yer kesip Denilen yer Kesip'in yeryüzündeki benzeri Hazreti Musa'ya göre Sina Daldır ve kendisine rahmet edilmiş ümmet olan ümmeti Muhammediye'ye göre Kâbe-i muazzamadır. Evet. Hazreti Musa'ya göre Sina Dağı bu kesibin benzeri. Ee, ümmeti Muhammed'e göre de Kâbe-i muazzamadır. Ve tahkik ehline göre bu zati tecelliye mazhar olmak için ahireti beklemek gerekmez. Onlar bu müşahade kesbini bu alemde de ruh ayaklarıyla geçerler. Nitekim bu kitabın kavramlarına vakıf olanlar bunu uzak görmezler. Bunu idrak ederler. Ayaklarını yıkadıktan sonra seni taharete muvafakat muvafık eden Allahu Teala'ya hamdu senâet. Ve sana hakka giden yolu açık bir surette gösteren Allahu Teala'nın Resulü Hatemi Enbiya sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz üzerine salavat getir. Ve de veyahut namazı kılacağın bir mahalde Rabbinin huzurunda sınırlama ve teşbih yani benzetme olmaksızın yani onu sırf tenzih ile sınırlamaksızın ve sırf teşbih ile kayıtlamaksızındır. İşte bunlar arasını tuttur. Ve tenzih ve teşbih'e dair izahlar yukarıda geçmiştir. Vasat ümmet olması bu ümmetin bundan gelmekte. Tenzih ve teşbihte itidal üzere olmak, dengeyi sağlamak. Ve yüzünü nasıl Kabe'ye çevirmekteysen kalbini de Hakk'a çevir. Ve bu yönelişinde vücutta ondan gayrı bir şey yoktur. Yani vücut ve varlık ancak Hakk'ın olup gerek senin ve gerek senin çevrendeki eşyanın vücutları hep onun izafi vücutlarından ibarettir. Bundan dolayı senin ve bütün mevcutların hakikati hep Hak'tır. Ve hepsinin mabudu, Hepsinin mabududur. Ve izafi vücutlardan ibadet edici olarak kendisine yönelmiştir. Evet bu hakikati Fütuhat-ı sohbetlerimizin birinci bölümünde detaylıca açmıştık. Bu vahdeti vücut meselesi ya da tevhid meselesinin hakikatini bu sohbette Fütuhat'ı anlayabilmemiz için Önce bu bakış açısıyla bakmamız gerektiğini, bu idrak üzere olmamız gerektiğini detaylı bir şekilde izah etmiştik. Dileyenler o sohbeti tekrar dinleyebilirler. Fütahat-ı Mekki'ye sohbeti birinci bölüm. İşte kendi ibadet ediciliğini ve Hakk'ın mabut oluculuğunu böyle bilip Hakk'a yönelirsen, bakışında masiva denilen vehmedilmiş mevcutlar kalkmış olacağından zaruri olarak ibadetinde muhlis olursun. İhlas üzere olursun ve onun hakiki vücudunun azametini ve nihayetsizliğini ve senin onun karşısında her yön ile sınırlanmış olduğunu ve kulluğunu kalp gözüyle müşahede ile tekbir et ve namazın başlangıç tekbirini ve müşahede içinde olduğun halde al. Evet tekbirini de bu müşahede ile birlikte Allahu Ekber diyerek al diyor namaza dur ve Kur'an-ı Kerim'i okuduğun zaman okunan ayet-i kerimenin yüksek manası ne ise kalbini bu manada gark olmuş kıl. Evet bu manaya kendini ver, kalbini ver ve özellikle özellikle tabii ki namazda bütün bu okuduğumuz surelerin manasını bilerek birleşli bir şekilde okuma en kamili, en eftali. Bununla birlikte Fatiha suresini okurken en azından yani bütün bunların anlamını, manasını bilemeyen kardeşlerimiz mutlaka olacaktır. Bu Kur'an-ı Kerim'deki surelerin, namazda okuduğu surelerin ama Fatiha suresinin manasını en azından kişi bilip onun bilincinde olması da ayrı bir farkındalık, ayrı bir getirisi olan bir mevzudur Fatiha suresinin. Bunu Fütuhat-ı sohbetinde detaylıca anlatmıştık zaten. Fatiha'yı hangi müşahadede okuması gerektiğini detaylı bir şekilde izah etmiştir Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri. O sohbetlerimizde geçmişti. Ve Kur'an-ı Kerim'i okuduğun zaman okunan ayet-i kerimenin yüksek manası ne ise kalbini bu manada gark olmuş kıl. Eğer ayetin manası Casiye 36-37'de şöyle geçiyor. Öyleyse hamd göklerin ve yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Göklerde ve yerde büyüklük ve azamet ona mahsustur. Ve o aziz ve hakimdir. Ve benzer şekilde Allah Teala'ya hamdü senaya dair ise sen kelamın muhatabı ol ve sana kitabını okuyan senin lisanından hak Sübhanehu ve Teala Hazretleridir. Evet. Senin dilinden sana kelamını okuyan haktır diyor. Kendine hamdü senayı sana Kendine hamdü senayı sana öğretir. Ve sen onun bu öğretişi yönüyle onun nefsi ve vacip olan zatı üzerine hamdü sena edersin. Ve bunun zınnında halk edilişten kasıt ve ikilik hikmeti tahakkuk eder. Nitekim Hak Teala Zâriyat 56'da ben insanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye halk ettim buyurmaktadır. Ve okunan ayetler emir ve yasağı ve diğer hükümlere dair ise onun kulları için çizdiği sınır içerisinde durman için bu şekilde tefekkür etmen lazımdır. Ve efendin olan Allah Zülcelal Hazretlerinin geravat getirerek kendisine ve gerek halka tahsis ettiği hukuk cinsinden sana yönelttiği şeyi bir de Onları eda ve muhafaza için kalbinde topla ve hazır et ki bunları bilmemek yüzünden hukuku çiğneyenler zümresine dahil olmayasın. Ve rükûya gittiğinde ve rükûdan kalktığında ve secdende kısaca namaz içindeki bütün hareketlerinde selam verinceye kadar nasiyenin onun elinde olduğunu düşün. Alnının, perçeminin onun elinde olduğunu düşün. Yani Hud 56 Hareket eden hiçbir canlı mahluk yoktur ki onun nasiyesinden tutmuş olmasın. Evet burada geçen işte alnından tutmuş olmasın, perçeminden tutmuş olmasın anlamlarına gelmekte. Hareket eden hiçbir canlı mahluk yoktur ki o onun nasiyesinden tutmuş olmasın. Burada da mutlak Allah'ın iradesinde her şeyin cereyan ettiği hakikati de ortaya çıkmış oluyor. İşte bu ayeti kerimeden gafil olmadığını. Fatiha'yı okurken de Nuh'tin İbn Hazretleri demiştik Fütahat-ı Detaylıca anlatmıştı Her ayeti tek tek oku Fatiha suresinde Ve her ayetin bitiminde Hitamında Allah'ın da sana hitabı olduğunu bil Onun hitabını adeta işitircesine. İşitinceye kadar Kişi taklit yapacak Allah'ın sevdiği kullardan olduğunda Allah'ın velileri olduğunda tabii ki bu hitabı işitir hale gelmiş oluyor İşte o Allah'ın da her Fatiha'da okuduğu ayetin her ayetin hitamında Allah'ın da kendisine hitap ettiğini bunu sohbette detaylıca anlatmıştık hitap ettiğini bilerek o hitabı işitmek kastıyla ile biraz durup beklemesi gerektiğini duraklama yapması gerektiğini de beyan etmekteydi Fatiha suresini namazda okurken buna da riayet edelim inşallah devam ediyoruz ve selam verdikten sonra da akdin üzerinde yani yukarıda anlatılan tefekkürün üzerinde sabit kal ki bu akdine dahi olan senin ve Rabbinin gayrı bir kimse yoktur. Bundan dolayı ona karşı ahdini bozucu olma. Ve sana emreden Hak Sübhanehu ve Teala Hazretlerine söz ile selam ver. Çünkü senin hüviyetin hak olduğu için bu selamın senin nefsine ait olur. Evet. Nitekim Hak Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de nur 61. Bir haneye girdiğiniz vakit nefislerinize selam veriniz buyurmaktadır. Evet burası önemli. Burada nice hakikat ve sır da yatmakta. Buradaki kelamın altında. Bunu da tefekkürlerinize bırakıyorum. Haneye girdiğinde selam ver. İşte burada namazda da selam verirken ne diyor? Çünkü senin hüviyetin hak olduğu için bu selamın senin nefsine ait olur. Bundan dolayı her ne vakit Evine veya odana girersen iki rekat selam verme namazı kılıp nefsine selam ver. Ve dahil olduğun her bir yerde de böyle yap. Evet bu çok mühim bir şey yani her girdiğin girerken çıkarken işte bu e, sünneti yerine getirmek bu sünnet üzere olmak böyle nafile namaz kılmak büyük getirisi olan bir hal. Nitekim sohbetlerimizde dire getirdiğim Anlattığım gibi Beşir dedemi Allah rahmet eylesin de tanıştığım bu yola intisabımı Vesile olan zat Beşir dedemi Ben bu hal üzere görmüştüm Orada sürekli eve girdi Evden çıkarken abdest aldı Her daim iki rekat namaz kılar idi Yaptı mescide girdi O şekilde her daim iki rekat Namaz kılar hal üzere gördüm Çok hoşuma gitmişti onun bu hali Devam ediyoruz ve dahil olduğun her bir yerde de böyle yap burası tenhadır kime selam vereyim tarzında halin hakikatinden yana cahil olanların fikrinde bulunma yani kimse yok boşluk insanlar yok burada boş burası bu oda kime selam vereyim gibi düşünme O sen orayı göremiyorsun orası boş değil orada Allah'ın melekleri var cinlerden cin taifesinden bulunanlar var Dolayısıyla bunları da düşünmek lazım. Çünkü cahiller kendi nefislerinin hakikatini bilmedikleri gibi her bir zerrede hakkın müşahede edildiğini idrak edemezler ve bu ayeti kerimenin hükmünü cennete dayandırırlar. Ölüm ile halin hakikati kendilerine açıldığı zaman çok şeye uymayanın kendileri olduğunu pek acı bir şekilde idrak ederler. Fakat iş işten geçmiş bulunur. Evet işte o ölüm var ya ölüm ölüm anında perdeler açıldığı zaman birçok hakikati kişi idrak eder. Görür. Anlar. Lakin artık iş işten geçmiştir. Dünya hayatı sona ermiştir. Allah işte ölmeden önce ölenlerden olmayı nasip eylesin bize inşallah. Ölümü bu şekilde ne olduğunu idrak edip ölmeden önce ölenlerden yani bu hakikatlere vakıf olup idrak edip ve gereğince yaşayanlardan olmayı nasip eylesin. Amen. Yemek ve içmek. Yani bu fasıl kendisine kamil bir şey buluncaya kadar ne şekilde yiyip içeceğini beyan eder. Çünkü kamil şeyi bulduktan sonra yemek içmek hususunda onun tayin edeceği hareket Hattını takip etmek gerekir Şimdi lezzetlenme Ve nimetlenme için değil Ancak ihtiyaçtan dolayı ye Ve Sofradan doymadan kalk Ve suyu çok içme Çünkü mideyi çok doldurmak Ve çok su içmek Midenin genişlemesine ve neticede Tedavisi zor hastalıklara sebep olur Bu konuyu her daim Dile getirmiştik ehlullah bütün ehlullah kitaplarında yazar. Yani Resulullah Efendimizin bu konuda hadisi şerifleri mevcuttur. Bunları da sohbetlerimizde dile getirdik. Kendini ayakta tutacak, ibadetlerini yerine getirecek kadar yeme içme takip edilmesi gerekiyor. Su içme hususunda da Muhtinik Naravi Hazretleri olsun Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri olsun İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri olsun birçok ehlullah gereksiz yani ihtiyaç olmadan ihtiyaç hasıl olmadan susuzluk hissi duymadan su İçmemeyi tavsiye ediyor. Tabii ki burada parantez açıyorum. Hastalığı olan böbreklerinde bir takım rahatsızlığı hastalığı olan suyu fazla tüketmesi gereken bu hastalıktan kurtulmak için veya bu hastalığının tedavisi için suyu fazla tüketmesi gereken bir rahatsızlığı hastalığı olan kişiler müstesna. Bunlar ayrıdır. Bu, bu konu farklı. Bu hastalık var çünkü hastalıkta durum farklılaşır. Ama sağlıklı bir insanın çok su içmemesi gerektiğini beyan eder. Çok yemek yememesi gerektiğini beyan eder. Bunlar çünkü unsurlar unsurları bir arada girip halde tutmaya sebep olur. Yemek düşkünlüğü, su içmek. Burada su derken tabii ki geniş manada anlayalım. Yani ben su içmiyorum, günde bir bardak iki bardak su içiyorum ama işte 15 bardak çay içiyorum gibi ya da meyve suyu içiyorum gibi şeyler söylemenin bir anlamı yok. Su derken sıvı gıdalar kastedilmiş oluyor. Bunu da bu şekilde bilelim. Bunlar e, ne kadar az içersek suyu, yemeği ne kadar az yersek bu unsurları tabiatımızın unsurlarını birbirinden ayrıştırmayı sağlayarak ruhumuzun kuvvetini açığa çıkarmış oluruz. Ruh hakim olmaya başlar vücuda. Öbür türlü dikkat etmezsek yeme içmeye bu sefer tamamen bedenin e, güdümü altına girer ruh hapsedilmiş olur Tamamen nefsani, heva, heves yolunda bir yaşayış tarzına girmiş olur kişi. Bu da işte nefsi emmare, nefsi levvame boyutunun karşılığı olmuş olur. Devam ediyoruz. Ve yapmacık olarak ve tenezzül etmiyormuş gibi yeme. Yani cemaatle bir sofraya oturduğun zaman fikrini çevrendekiler meşgul edip halkın senin hakkında hoş gördüğün fikre kapılmalarını temin etmek için yapmacık olarak ve gösteriş yaparak veyahut kırıtarak ve nazlanarak pek bölünmüş ve ufak lokmalar ile yeme. Böyle kibarlık yapacağım diye böyle yapmacık hareketlerde bulunma. Belki sofrada bu gibi fikirlerden kurtulmuş olarak edep içerisinde ihtiyacın kadar ye. Ve şu kadar saatten beri ağzıma bir lokma koymadım gibi sözlerle kimseyi açlığına vakıf Kılma Lokmayı orta parçada alarak Orta parçada olarak alıp Acelesiz ve temkinli olarak ye Ve lokmayı iyi çiğne Evet bu sünnettir Lokmayı iyi çiğnemek gerekir Hemen iki çevirip yutma Bu birçok hastalığa da sebep olur Mide de rahatsızlığa Hazımsızlığa da sebep olur Ve lokmayı alırken besmele çek İyice çiğnedikten sonra yut ve yuttuktan sonra bu nimetleri sana ihsan eden allah Teala'ya hamd et. Ve karnını doyuruncaya kadar her lokmada bu şekilde hareket et. Yalnız olsan bile terbiyesizliğe alışmamak için önüne denk gelen yerden ye. Önündeki tabaktan önüne denk gelen yerden ye ve kabın diğer taraflarını karıştırarak yeme. Ve hırs ve aşırı arzu ile yemekten sakın. Yani sofraya nefsinin iştahlandığı bir yemek gelirse aman bitirecekler birkaç lokma daha fazla alayım deyip lokmanın birini yutmadan diğerine el uzatmak suretiyle kapışarak yeme ve sofradaki kimselerin ellerine ve yüzlerine sürekli olarak bakışlarını dikme ve insan her ne hal içinde bulunursa bulunsun mutlaka iyi ve kötü hatıralardan hariç kalamayacağından yemek yerken de düşünmekten geri kalamaz. Beyin sürekli faaliyette bu hatıralar Gelir akla Bundan dolayı sen yemek yerken <gülüyor> Enam 14 Ayeti kerimesi gereğince Seni yediren ve kendisi Yedirilmeyen Hak subhanehu ve teala hazretlerinin Zatı yönünden Yemek yeme gibi varlıksal sıfatlardan Münezzeh olduğuna kalbin ile Bak ki hakkın zatının Kemali ve senin noksanının Senin önünde Açıktan açığa görünsün bu tefekkür ve müşahede içinde yemek yemen halinde ibadette olursun. Sofrada sen ne kadar az yiyorsun, böyle vücut beslenir mi diyen kimselerin sözlerine iltifat etme. Eğer edersen faydalı olan hasreti terk edip zararlı bir hale dönmüş olursun. Bilinsin ki mideyi çok doldurmamak tıbben dahi kabul edilmiş olan bir faydalı yoldur. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hakikati 1300 küsür sene evvel Ademoğlu midesinden daha şerli bir kap doldurmamıştır ve halindeki hadis-i şerifiyle beyan buyurmuşlardır. Nitekim şifanın da sağlığında açlıkta olduğunu da beyan etmişlerdir. Öyle hadis-i şerifi de vardır. <gülüyor> Yemeğin besleyici olanını seçip az yemek, mideyi lezzet duymak için türlü türlü yemeklerle doldurmaktan daha faydalıdır mide hastalıklarının hep karışık yemeklerle midenin yorulmasından kaynaklanan bir hal olduğu çok açık bir hakikattir yemek sofrasına oturduğun zaman bekle ki herkes yemeğe el uzatasın ve sen elini en sonra uzat evet burada hani sofrada birçok yemek çeşidinin olması aslında insan sağlığı açısından zararlı bir durum ne kadar çeşidi çok yersen yediğin yemekte o kadar sağlık açısından kendine zarar vermiş olursun tek çeşit yemekte fayda vardır bunun e, sağlık ile alakalı tıbbi mevzularla alakalı güzel bir kitap var onu da tavsiye edebilirim burada sizlere dinleyicilere e, Gerçek Tıp Aydin Salih bu kitabı da temin edip evlerinizde bulunmasını ve okumanızı tavsiye ederim burada da çok güzel e, dini mevzuları göze alarak dikkat ederek sağlıkla alakalı birçok mevzu ifade edilmiş dile getirilmiş ayetin salih tarafından Allah rahmet eylesin yakın bir zamanda vefat etmiş bir doktor ile bu da böyle bir kitap yazmış gerçek tıp isminde evet bunu da böylelikle beyan etmiş oluyoruz devam ediyoruz yemek sofrasına oturduğun zaman bekle ki herkes yemeğe el uzatsın ve sen elini en sonra uzat ve herkes yemekle meşgul iken ben ihtiyacımı temin ettim deyip sofradan kalkma yemek bitinceye kadar bekle ve ziyafete davet edildiğin zaman orada herkese karşı az yiyor görünmek ve onlar ile beraber tenezzül etmeme yoluyla o davette yemek yememek için evinde karnını doyurup o ziyafete gelme. Çünkü bu riya olup münafıkların ahlakındandır. Evet ziyafete davet edildiysem evinde doyurup da o şekilde gelip orada az yediğini beyan etmek göstermek düşüncesi üzere olma sakın diyor. Bu münafıkların adetidir. Ve yemeğin 24 saatte bir vakitten bir vakte olsun ki bu hale alışır isen gündüzleri oruçlu bulunmak da kolay olur. İşte bu da e, Müslüman aslında e, Müslümanın yemeği iki öğündür. Bakmayın bugün kültürümüzde oturmuş bir halde üç öğün yemek yenilmekte. Bunu Ehlullah kitaplarında beyan eder, dile getirir. İki öğün yemek yemek faydalı olandır. Dolayısıyla kişi oruç tutma hususunda da böylelikle iki öğün yemek yiyerek veya oruç tutmasa bile iki öğün yemek yemeye kendini alışkanlık haline getiren daha sağlıklı sıhhatli yaşar. Oruçlu halde olmaya gayret ederse tabi tasavvufi bir yaşantı içerisinde olan olmaya çalışan kişi ve özellikle e, bu manada işte mürid olmak arzusu içerisinde olan kişi oruçlu olmaya da gayret etmelidir. Bu e, kendi vücudun sağlığı, sıhhatiyle alakalı olarak da buna karar vermesi gerekir. En azından sünnet olan pazartesi perşembe günleri oruç tutmaya gayret etmek gerekir. Bunu tavsiye ediyoruz. Tavsiyede bulunuyoruz. Daha ileri safhasında ise 24 saatte bir yemek yemeyi sadece işte iftardan iftara yemek yemek gibi alışkanlık haline getirmenin de çok büyük bir faydası olduğunu da beyan edelim burada evet çalışma ve tevekkül hakkındadır yani rızık tedariki için çalışmak veyahut çalışmayı terk edip tevekkül eylemek yani rezzakın hiç olmadık bir şekilde ihsanının gelmesine itimat ederek oturup zikir ve tilavet ve taat ile meşgul olmak hususlarını beyan eder ey salik eğer yakinin yok ise yani rızık elde etmeye çalışmaksızın Allah Teala Hazretlerinin hiç hesap etmediğin bir şekilde senin rızkını sana ihsan edeceğine şüphen var ise bir sanat sahibi ol ve sanat sebebiyle rızkını kazan böyle şek şüphe içinde bulunduğun halde sakın tevekkül göstereyim deme sen böyle bir şüphe içerisindesin Sakın böylelikle e ben e, Allah rızka kefil ben tevekkül göstereyim nasıl olsa rızkımı gö gönderir gibicesine hareket etmeye kalkma Böyle çalışmayayım etmeyin ben rızık e, tesbihle e, zikirle meşgul olayım gibi düşünceye girme Çünkü yakinin yok bu mertebede değilsin Allah'tan böyleleri var mıydı? Evet vardı onlar mertebe almış Artık rızıklarını Allahü Teala onlara bir vesile aracılığıyla göndermekteydi. Onlar da sürekli zikir ve ibadet ve taatle meşgul olmaktaydı. Ama kimler? Onlar. Onlar o mertebeye geldikleri için. Onun için yolun başındaki salik ya da mürit böyle bir şeye kalkışması hata olur. Kendi kendine zarar vermiş olur. Böyle bir şey yapma diyor. Sonra eğer böyle yaparsan böyle şek şüphe içinde bulunduğun halde sakın tevekkül göstereyim deme. Sonra aç kalır ve neticede tevekkül denilen sıfatı da inkar edersin bu sefer. Çünkü tevekkül senin halin değildir. Ve senin indinde yakin sıfatından bir zevk yoktur. Henüz sen tevekkül ehli değilsin. Böyle bir tevekkül edip de Allah'a tam teslim olmuşsam samimiyet içerisinde değilsin. O zaman bu tevekküle, bu manada yapmacık tevekküle güvenirsen hata edersin, aç kalırsın. Ve sen... Yakininin kuvvetinden ve tevekkülünün iyi yönde oluşundan yana aczini hayal edersin. Yani rızık hususundaki şüphen ve rezzaka itimadının olmayışı senin hayalin ve vehmindir. Ve tevekkülünün iyi yönde oluşunda Adına hükmetmen dahi ancak bu vehim ve hayale dayalı olan bir hükümdür. İşin hakikati ise böyle değildir. Sen bir sanat edinerek çalışsan veya çalışmayıp rezaka itimat ederek otursan senin takdir edilmiş olan rızkın seni bulur. Ancak Hak Sübhanehu ve Teala Hazretleri kulun itikadına göre tecelli edici olduğundan dikkat edin. Hak Sübhanehu ve Teala Hazretleri kulun İtikadına göre tecelli edici olduğundan tevekkülde yakın sahibi değilsen ve şüphem varsa bu vehim ve hayaline göre tecelli olup seni çalışmaya sevk eder. Ve çalışmak ile yorulmak senin rezzaka ait i, rezzaka, rezzaka itimadının olmayışının cezasıdır. Nitekim Cenab-ı Mevlana fihi mafihte şöyle buyurur İsrafın benim Ahlakından olmadığı malumundur. Rızkım olan şey muhakkak bana ulaşacaktır. Rızık için koşup onu aramak beni yorar. Eğer oturur isem rızkım zahmetsiz bana gelir. Yine Fih-i okumuştum. Hatırıma geldi. Onu da paylaşmak istiyorum. Şöyle buyuruyor Mevlana Hazretleri Heyhat, şaşarım ki insanlar rızıkları peşinde koşar dururlar. Bilmezler ki rızıklar insanların peşinde koşar. İşte bu hakikat Burada e, kişinin rızkı. Bunu da daha önceki sohbetlerimizde hep beyan etmiştik. Rızıktan maksat nedir? Kişinin yediği, içtiği, boğazından geçen ve üzerine giy giyerek eskittiği elbisesidir. Allah'ın kefil olduğu e, rızkı budur. Diğer kazandıkları, diğer malları, mülkleri, yaptıkları yatırımları kişinin kendine has rızkı değil. O, o kazandıklarını ise başkalarının e, rızıklarını kendi sırtından allah Teala onun sırtından başkalarına rızık göndermiş oluyor. Bu, bu manada sohbetlerimizde detaylıca bunu açmıştık. Detayına burada fazla girmek istemiyorum. Bu kadar beyan ettik. Devam ediyoruz. Şimdi işin hakikati böyleyken senin tevekküldeki yakininin yokluğu ve rezzaka itimadının olmayışı himmetinin noksanından ve aslının alçaklığından ve ilahi bilginin azlığındandır. Madem ki himmetin kamil ve aslın yüksek ve yüce ve ilahi bilgin çok değildir. O halde rızık hususunda vehim ve hayale tabi olduğun için takva sınırları üzerine yani şeriatın çizdiği sınırlar içerisinde sanat sahibi olup ticaretle meşgul ol ve bunda gayret et. Yani rızkının peşinde bir işle meşgul olur. Bilinsin ki bu tavsiyeler hak yoluna salik olanlara mahsustur. Dünya ehline değildir. Çünkü dünya ehli koyu cehalet ve benlik içinde bulunduklarından çalışmaksızın Allah Teala'nın rızık ihsan edeceğini kabul etmezler. Ve onlar talak 2 ve 3. ayette geçtiği gibi. Kim Allah'a karşı takva sahibi olursa Allah ona bir çıkış yeri nasip eder. Ve hesap etmediği bir yerden onu rızıklandırır. Ayeti kerimesinin yüksek ifadesinden şüphe ederler. Evet dünya ehli bundan şüphe ederler. Çünkü Kendilerinin kazanarak Kendilerinin çalışarak Kendilerine ait müstakil bir iradeleriyle Bu işleri yaptıklarına inanırlar da ondan Gücü kuvveti kendilerinde görürler Oysaki Bismillahirrahmanirrahim La havle ve la kuvvete illa billah Bu ayetin anlamını bilmezler Küfür ve inkar ehli ise Bu hakikati kabul etmek şöyle dursun Alay ederler Oysa hayatta yaşanan hadiselerin fiilen onları yalanladığının ve onlarla alay ettiğinin farkında olmazlar. Ve bu hadiselere karşı şans deyip geçerler. Şimdi ey salik nefsin çalışmadan oturmayı ve tevekkülü talep ederse ona karşı bu talebinde mücahedeye yani muhalefete kalkışma. Bu davasında ona müsamaha göster fakat. Herkesin seni tanıdığı mahalde sakin olmayıp bir şehre veya büyük bir şehrin bir mahallesine git ki o şehir veya mahallede zenginler veya kibarlar olduğu oturduğu için fakirlerin ve gariplerin oturduğu bilinmesin. Yani o mahalde fakir ve garip bulunabileceği kimsenin hatırına gelmesin. Ve bu şehre gittiğin vakit dahi nefsini bu şehrin bir yerinde oturtma ve ona sık sık yer değiştir. Yani iki gün bir noktada sakin olursan üçüncü günü başka bir noktaya git. Ve nefsini kimse ile birlikte yaşayıcı kılma ve ona kimseyi tanıttırma. Ve tevekkül davasında bulunan nefsini bu şekilde kıskıvrak her taraftan bağla. İnsan gördüğün ve o yerde sana para ve yiyecek gibi bir şey ile geldiğini zannettiğin veyahut bir adamın hareketini işitip onu görmediğin vakit tevekkül davasında bulunan nefsin sana der ki işte bu sana Allah tarafından bir yardım yardımdır ki sana bu rızık yardımıyla dahil oldu der. Böyle olunca o gelen şeyi kabul etme ve onu getiren kimseyi geri geri ver. Çünkü o rızık sana beklenti ile ve senin rızka bağlılığından dolayı gelmiştir. Ta ki bu beklenti ve bağlantı vaktinde Allah Teala Hazretlerinin o rızkı ne taraftan vereceği nefse açıldı. Şimdi... Madem ki nefsin mahluk vasıtasıyla beklentiye ve rızka bağlılığı vardır, açlıktan helak üzerinde olsan bile o gelen şeyi kabul etme. Neden? Çünkü diyor mahluktan bekliyorsun. Allah'tan değil yine mahlukların sana o halini görüp de bekliyorsun. O halini görüp sana vermelerini bekliyorsun. Eğer beklentisiz sana bir şey gelir ve önünde hasıl olursa bu yardımların görülmesi indinde nefsinde ilk anda oluşan hatıraya dikkat et. İşte kalbe gelen ilk düşünce. Eğer nefsinde bu şeyden yana bir sıkıntı bulursan, onu getirene geri ver. Çünkü ne dedi Muhyiddin Arabi Hazretleri? Kalbe ilk gelen düşünce haktandır. Bunu gözetebilirsen, bunu fark edebilirsen, anlayabilirsen bu düşünceyi gözet ve bunun üzerinde olduğun sürece hata etmezsin. Haktandır çünkü. Ama ilk düşüncenin akabinde hemen akabinde diğer düşünceler gelir. Gelen düşünceler nelerdir? Sonra gelen düşünceler nefsiden gelir, şeytandan gelir. Buna karşı ayırt edebilme yeteneğine sahipsen bunu ayırt edersen büyük nimet elde edersin buyurur Muhittin İbn-i Evet bu ilk gelen kalbe gelen düşünceyle dikkat et. Eğer nefsinde bu şeyden yana bir sıkıntı bulursan onu getirene geri ver. Sana şüphe veren şeyi sana şüphe vermeyen şeye terk et ve değiştir hades Şerif'i gereğince amel et. Ve eğer ilk hatırada bir sıkıntı bulmayıp hırs bulursan muhakkak onun sahibi haristir. Onu geri ver ve kabul etme. İşte o zaman da hırs bulursan şeytandandır. Ve eğer bu şeyi getiren kimse hırsa yakın değilse o zaman o gelen para ve yiyecekten muhtaç olduğun kadar al. Geri kalanını sonra bana lazım olur düşüncesiyle kenara koyma ve getirene geri ver. Evet ihtiyacın kadar olanı al ihtiyacından fazla bir şeyse geri çevir diyor. Ve tekkelerde ve mescitlerde bu buna benzer yerlerde oturma ki yardımseverler buralarda garip ve fakir kimseler bulunacağı düşüncesiyle para ve yiyecek gibi yardımlar getirmeyi adet edinmişlerdir. İşte bu bizim beyan ettiğimiz tavsiyelerin hepsi senin yakinini kuvvetlendirir ve eğer bu tavsiyeleri yapmazsan nefsin sana hıyanet etmiştir. Ben Rabbimin gayrını görmedim diyen Sufi'nin sözüne bakıp da madem ki vücutta hakkın gayri bir mevcut yoktur bana rızkımı ayağıma getiren kimse de hakkın gayrı değildir. O halde rızkımı hak ihsan etmiştir. Her ne hal içinde olursam olayım elbette ben onu kabul ederim deme. Bu sözü söyleme. Çünkü bu sözü Sufi kendi makamından söylemiştir. Bu sözü söyleyen Sufi kendi makamından söylemiştir. Onun sözü kendi makamına göre doğrudur. Fakat senin makamın bu makam olmadığı için senin onu dinlemen caiz değildir. İşte burada mertebeleri bilmek. Her mertebeden hitabı bilmek ve gereğince hareket etmek mevzusu bir kere daha yerine oturmuş oluyor. Bunu her daim sohbetlerimizde dile getiriyoruz. Mertebeleri bilmek çok önemli. Söz hangi makamdan, hangi mertebeden söylenmiş? İşte sen o mertebedeysen evet o sözün muhatabı olursun. Veya o sözü sen de söyleyebilirsin. Amma ve lakin o makamda, o mertebede değilsen o söz sana fayda getirmez. Bunu bilmek gerekir. İşin aslında da bu sufi o sözü benim sana anlattığım şeye ters gelmesi ve muhalif olmak için dememiştir. Belki benim sözlerim seni bu sufinin makamına davetten ibarettir. Çünkü seni ikilik vehminden kurtarıp tevhid hakikatine ve yakîne sevk eder. Şimdi sen henüz ikilik vehmi içinde bulunduğun halde, işin başında sufinin bu sözüyle amel etmiş olursan, hak yolunda tembel ve boş olan saliklerin işini yapmış olur ve yakinini takviye edememiş bulunur. Evet bu hususa çok dikkat etmen gerekir diyor. Evet şimdi başlığımız Başkalarıyla Sohbet Başkalarıyla Sohbet müride en çok şerli olan bir şeydir. Çünkü hak yolu ülfet edilen ve alışkanlık edinilen şeylerden vazgeçmek ve nefsin hoş gördüğü ve beğendiği şeyleri terk etmek esasları üzerine bina edilmiştir. Başkalarıyla sohbet, ülfet ve ünsiyete ve bu ülfet ve ünsiyetin oluştuğu mahallin değiştirilmesi ve ayrılığın gerçekleşmesi durumunda da kalpte elemin oluşmasına sebep olduğu zaman salik hakkında zararlı olur. İşte ayrılığı, hüzün ve eleme sabet olan, başkalarıyla olan bu sohbeti biz mekruh kıldık. İşte bu sebepten dolayı şeyhler derler ki Kim ki halvette ve yalnızlıkta Ünsiyet ve halk arasında Sıkıntı bulmuş ise Kim ki halvette ve yalnızlıkta ünsiyet Ve halk arasında sıkıntı bulmuş ise Onun ünsiyeti halvette Allah ile değildir Ve ancak ona Karışıklık olmuştur Bilesin ki hak yolunda Salik için şeyhinin emriyle Halvette bulunmak kaidesi de vardır Fakat salikin nefsi Bu halvetten asla hoşlanmaz işte Salik'in nefsi halveti kerih gördüğü için şeyhi onu halvete koyar. Ve eğer Salik'in nefsi halvette ünsiyet ve rahat bulur ve halk ile bir arada olmaktan yana sıkılır ise şeyhi onu halvete koymayıp bilakis halk ile bir arada bulunup yaşamaya sevk eder. Çünkü amaçlanan şey güzel olan şeyleri terktir. Evet terbiye usulü böyledir. Kişinin durumuna, ahvaline göre yapılır. Şimdi Salik halveti güzel görürse ve halk ile bir arada bulunmaktan yana sıkılır ise onun ünsiyeti Allah ile değil nefsiyledir. Ancak hak yolunda halvet kaidesi olduğu için onun halveti tercih etmesinde bu halvet kaidesiyle araya karışmış olur. Yani saliklerin halvete girmesi kaidesine uymuş olmak için bu da halvete girmiş olur. Fakat halvetteki maksat bu salik için mev mevcut olmadığından faydası yoktur. Yalnız zahiri olarak onlara Karışma ve benzeyiş görünür. Bundan dolayı mürit için ayrılığı kendisine elem verecek olan başkalarıyla sohbetten vazgeçmesi evladır. Onun gayreti kamil bir şeyh aramaya sarf etmekten yana olmalıdır. Eğer hakiki bir şeyhi bulursa başkasının sohbetine bakmamalıdır. Ve şeyhin müritleriyle de sohbet etmek ve bir arada bulunmak caiz değildir. Evet, şeyhin diğer müritleriyle sohbet etmek ve bir arada bulunmak caiz değildir. Çünkü onların hepsi salik olup henüz noksan halindedir. Bundan dolayı bunlarla sohbet ve bir arada bulunmak salik için zararlıdır. Eğer şeyh bunlarla sohbet etmeyi ve bir arada bulunmayı emrederse bu hal o zaman istisnadır. Çünkü şeyh salikin kemaline lazım olanı emreder. İhtimal ki salikin noksanları onlardaki noksanlardan daha fazladır. Salik bunlardaki kemalatı nefsine numune edinmek için şeyhi bu şekilde emretmiştir. Şimdi müride kendi cinsinden yani yol ehlinden olan halk ile beraber olmak ve yol ehlinin gayri olan kimseler onun indinde vahşi hayvanlar gibi olup onlardan kaçmak. Ve bu kaçma hususunda Allah Teala Hazretleri ile ünsiyeti talep etmek. Allah'a yakınlığı talep etmek ve Allah Teala'yı çok zikretmek ve bu hususta nefsinin meyllerine muhalefet edip bir kimseyle beraber düşüp kalkmamak ve arkadaşlık etmemek yakışır. Eğer bir kimseyle sohbet için mecburiyet olursa sohbet ettiği kişiyle nefsi arasındaki bağlantıyı kontrol edici olsun. Eğer bu sohbet ettiği kimsenin ayrıldığını düşündüğünde kendisinde sıkıntı ve hüzün ve elem hissederse o sohbet ettiği kişiden ve onun sohbetinden ayrılması lazım gelir. Ve eğer sohbet ettiği kişi onun arkasını bırakmayıp takip eder ve onu ararsa şehirden ayrılsın, izini kaybettirsin diyor. Bu suretle nefsinin alışkanlıklarını kesmiş olur. Elbisesinde ve oturduğu meskeninde de bu kaideye riayet icap eder eğer giydiği elbiseye karşı nefsinde bir muhabbet hissederse onu satıp nefsinin hoşlanmadığı başka bir elbise alsın ve eğer elbisenin bedeline muhtaç değilse satmayıp birisine versin ve eğer oturduğu haneyi veya odayı severse onu değiştirsin evet bir sevgi hasıl olduysa oturduğu hane veya odaya değiştirsin farklı odaya geçsin Kısaca, bu izafi vücut aleminde ferde mensup oluncaya kadar kalbinden nasip ve hisse alabilecek hiçbir şey bırakmasın. Yani sahiplendiği bir şey kalmasın. Çünkü Hak ı ve Teala Hazretleri gerek itaatkâr olanlardan ve gerek itaatkâr olanların gayrından olsun, kendisinden başkasıyla ünsiyet peyda etmiş olan kalbe tecelli etmezler. Evet, Allah. Kendisinden başka bir şeye ünsiyet etmiş kalbe tecelli etmez. Kalp iki şeyi bir arada barındırmaz. Ya o kalpte Allah tecelli ederse bütün diğer şeylerin hepsi çıkmış olur. Eğer başka bir şey varsa kalpte o zaman Allah o kalbe tecelli etmez. O kalbe girmez. Bu konuda bir beyt. Sür çıkar gayrıyı gönülden ta tecelli ede hak. Tadişah konmaz saraya hane mamur olmadan. Nitekim bu konudaki izahlar hayret taşı bahsinde geçmiş idi. Ve eğer şeyh salikin talibi olmasaydı ve mürit de onun helakini gerektiren illetin varlığı ve şehte bu illetin ilacı olmasaydı müride şeyh ile birlikte bulunmak bile caiz olmaz idi. Evet, ilacı olduğu için mürid şeyhiyle birlikte bulunur bundan dolayı müridin şeyhiyle ünsiyet yolu üzere değil edep öğrenme yolu üzere oturması lazımdır yani mürid ben noksanım ve şeyhim kamildir ben ondan kemalin ne demek olduğunu ve hakka ulaşmanın usulünü öğreneceğim niyetiyle şeyhinin huzuruna gitmelidir işte burada her zaman dediğimiz gibi şeyh de ne olmuş oluyor araç oluyor amaç ne hakka ulaşmak ve bu gibi niyetlerin dışında olarak sadece nefsiz şeyh ile ünsiyet bulduğu için onun huzuruna giderse bunda mahsur vardır. Çünkü talibin şeyhe ünsiyeti bağlandığı zaman onun üzerine süluku uzar. Evet seyri sülük uzar. Bu ünsiyetle bağlılık oluşursa şeyhe karşı müritte seyri sülük uzar. Gerçek amaca yönelemez. Perdelenmiş olur amaçtan yani hakka vasıl olmak hakkın rızasını evde etmek Allah'ı bilmek tanımak amacı ile bu yola çıkmıştı. Bu amacı bu gayeyi unutursa araç konumunda olan şeyhini amaç edinmiş olur ki günümüzde birçok tarikat ehlinin düştüğü hata işte budur. Bu sefer ne oluyor? Seyir uzar. Yani hedefine doğru adeta şeyhi burada e, mürşidi bir köprü kabul edelim. Geçilmesi gereken bir köprü ancak o köprüyü geçerse karşı tarafa ulaşabilir. Yani hakkı tanıyabilir. Allah'ın rızasına istikametinde Allah'ı bilmek, tanımak e, emeline ulaşmış olur. Buna ulaşmak için de o köprüyü geçmesi lazım. Köprü kim? Mürşid. Şey, İşte bu hakikati de hiçbir zaman kişi unutmaması lazım. Köprüde oyalanır kalırsa e, karşı tarafa geçememiş olur. Amacına vasıl olamamış olur. Ve onun tedavisi şeyhe güç olur ve illetinden kurtulup afiyet kazanabilme süresi uzar. Çünkü şeyh de varlıksal suretlerden biridir. Ve mürid onun manasından bakışı kesmekle onun varlıksal taayyünü ile ve suretiyle ünsiyet peyda ederse kalbi Hakk'ın ma'sivası ile ünsiyet etmiş olur. Bu sefer Hakk'tan gayrıyla ünsiyet etmiş oluyor. Ve Hakk'ın gayrısı ile ünsiyeti olan kalbe tecelli olmayacağından Salik düştüğü bu çukurdan kurtuluncaya kadar sükkunu tamamlayamaz ve hakkın tecellisine mazhar olmakla Kemal kazanamaz. Evet dediğimiz gibi en çok düşülen hata, kusur, tuzak budur. Müritlerin bu yolda seyninsüp de şeyhinin araç olduğunu fark edememesi bilememesi, Amaç olarak görmesi gerçek amaçtan perdelenmiş olmaları. Bu durumda işte ömrünü burada şeyhine ya da mürşidine ünsiyeti ile geçirmiş tamamlanmış olur ki e, amaç hasıl olmaz. Gayeye vasıl olamaz. Hakka kendini yönlendirememiş olur. O köprüyü geçmemiş olur yani. Bunu da bu şekilde dire getirmiş oluyor burada. Hak yolunda mevcut olan rabıtaya gelince bunda dahi yukarıdaki niyet mevcut olmadıkça etkisi olmaz. İşin aslında şeyhin suretinin dahi puttan ibaret olduğu tahkik ehli hazaratı tarafından beyan buyurulmuştur. Mesnevi de geçer ki benim yarimin hayali halil gibi geldi onun sureti puttur manası ise put kırıcıdır. Şimdi Şeyh ile zahiren ve hayalen birlikte oturmak onun suretiyle ünsiyet üzerine olmayıp manasına bakmakla olması gerekir Evet burada rabıta bahsediliyor bazı malumunuzdur tarikatlarda rabıta vardır Burada işte kişinin şeyhe rabıtası mevzusunu bazı ehlullah ya da mürşit kimseler uygun görmüşler bu rabıta yapmayı ama burada bir ince işte püf nokta var. Bunu açmak istiyor. Hakikati anlatmak istiyor. Buradaki rabıtadan kasıp belki de işte kişinin şeyhine rabıtasından Murat şeyhimin huzurunda olmam haseliyle aman hata kusur işlemeyeyim. günaha meyledecek durumlara da bulunmayayım. Gerek zahiren kendimi temizleyeyim bir e, meleyani boş şeylerle uğraşmayayım bu manada kendimi kontrol altında tutayım gerekse manada e, zihnimi hafızamı boş meleyani gereksiz günaha dair olan şeylerden temizleyeyim her daim düşüncem fikrim zikrim e, şeyhimin huzurunda olduğu düşüncesi üzere bu idrak üzere olayım Kaidesi gereğince Bunu tavsiye etmişler müridan takımına Ama burada belirtmek istediğimiz Bir mevzu var ki Rabıta Eğer rabıta yapabiliyorsa kişi Yapacaksa Biz burada rabıta hususunda Resulullah efendimize rabıta yapmasını e, Tavsiye ederiz Kişi kendisini Resulullah efendimizin huzurunda tahayyül etsin Gerek zikirlerinde Gerek ibadetlerinde Gerek taatlerinde onu tahayül ederek, ona rabıta yaparak e, bu ibadetleri, bu e, virtlerini yerine getirmesi daha makbuldur, daha kazançlıdır, daha feizlidir, daha hikmetlidir. Bunu da bu şekilde e, beyan ederim ben de. Devam ediyoruz. Ve şeyhin başına müritleri toplamaktan amacı kendisine hizmet tedarik etmek ve halkı kendisine çekip elini öptürmek ve hürme ve tazim ettirmek değil, her bir vakitte onların kalplerini ilahi zikir ile imarlı bulmaktır. Evet, burada ne güzel bahsetmiş bu hakikatten. Evet, günümüzde maalesef adına şeyh denilen, mürşik denilen zevatlar var ki malumunuzdur, bilenler bilir. Kendisine hizmet ettirmek gayesi. Gütmekte i̇lmini, Bildiği ilmini bu manada Kullanmakta Nefsine hizmet ettirmek Kendisine hizmet ettirmek Gayesi gütmektedir Bunlar çok tehlikeli Çok yanlış şeylerdir İşte bunu ayırt etmek için de tabi ki ilim sahibi olmak gerekir Şeyh ya da mürşid Kendisine Kendi nefsine hizmet ettirmek Gayesini asla ve kata Gütmez Böyle bir niyeti yoktur Allah'a müridini yani saliki öğrencilerini, talebelerini Allah'a götürmek, Allah'ı bildirmek Allah'ı anlatmak, Allah'ı tanıtmak Resulullah'ı tanıtmak Resulullah sevgisini aşılamak amacı güder gayesi güder ve bütün yapa, yaptığı e, işler bu manadadır terbiye ederken salikini müridi terbiye ederken bu amaç üzere olur. Bu da önemli bir mevzu. Sohbetlerimizde hep dile getirdik zaten bunları. Kişi kendine hizmet yani nefsine hizmet gayesi güdüyorsa o ondan şey o şeyht değildir gerçek manada mürşid değildir. O artık nefsine hizmet ettiren bir kişidir. Her ne kadar ona adına şeyt deinse de Mürşit demilse de o nefsine hizmet ettirmek maksadıyla öğrenmiş olduğu birkaç ilmi bu manada kullanan kişidir bu. Allah muhafaza eylesin böyle insanlardan. Bunun için de işte bu tarz insanları bilmek tanımak için kişi belli bir düzeyde ilim sahibi olması gerekir ki karşısındaki mürşit ya da şeyh diye ifade edilen kişinin neye hizmet ettiği, ne maksada hizmet ettiğini de bilebilsin ki ona göre intisap edilecek birimidir midir değil midir bunu anlasın bilsin devam ediyoruz hatta bir zaman gelir ki şeyh müridin yapacağı bir işte bir kimseyle arkadaşlığına sebep olan şeyi ona nakledip emrettiği zaman müridi elem duyar yani mürid kendi kendine der ki keşke şeyhim bana halk ile bir arada yaşamaya ve arkadaşlığa sebep olan bu işin yapılmasını emretmemiş olsaydı ne iyi olurdu deyip üzülür bundan dolayı şeyh Müridin bu halinden müride ilahi fetih olduğunu bilir ve onun sülukunun tamamlanmasına itina gösterir. Çünkü yukarıda hakkın ile ünsü olan kalbe hak tecelli, hak tecelli buyurmaz denilmiş idi. Mürid ise hakkın gayrısıyla ünsiyetten kaçındığı için tecelliye basar olur. Şimdi mürid ihtiyaç dolayısıyla halk ile birlikte yaşamak mecburiyetinde bulunursa, onun bu birlikteliği kendisi muhtaç iken başkasına bağış ve lütuf etmek ve güzel işler ve ihsan ve nefsini halkın hizmetine vermek ve onlardan yana hukuk talebini terk etmek esaslarına dayanmalıdır. Ve kendi üzerine onların fazlını görmeli ve nefsi için onların indinde bir hak görmemelidir. Şimdi nefsini onların altında gören kimse onlar üzerine nasıl üstünlük iddiasında bulunabilir? İşte bu saydığımız zorluğu çok sebeplerden dolayı biz müride başkalarıyla sohbeti terk ile emrettik. Çünkü başkalarıyla sohbet için yapılması mürid üzerine zorunlu olan bir takım hak, haklar vardır ki o hakların yerine getirilişini tefekkür ederken kalbinde Allah Teala'nın hukukunu yerine getirmeyi ihmal eder. Mürid zayıf olup hem halkın hukukunu ve hem de hakkın hukukunu yerine getirmeye gücü yetmez bu iki tür hukuku bir araya toplayıp yerine getirmek kuvvet sahibi olan kamillerin işidir. Böyle olunca o zayıf olan müride halktan yana yalnızlık ve kaçmak evladır. Doğru olan budur. Çünkü onlarla sohbet temkin ehli olan evliya Allah'ın büyüklerinin huylarındandır. Ve onlar zikredilen iki tür hukuku yerine getirmeye muktedirdirler. Şimdi sen temkin ehli evliya Allah'ın büyükleriyle beraber olduğun zaman Nefsine bak Eğer seni zemmederlerse Sen zemmedilmeye layıksın Ve zemmedilmenin ehlisin Ve eğer seni met ederlerse Kendilerinin vasıflarını söylerler Ve Allah Teala Senin işini onların önünde Örtücü Örtücüyle örtmüştür Ve eğer senin batınını ve hallerini Onlara açsaydı Ayıplarını görürlerdi Bundan dolayı bu büyükler beni met ettiler ve bana sena eylediler diye ferahlanma ve sevinme. Ve kendinin hakikaten met ve senaya layık olduğunu zannetme. Allah tüm o ayıplarını örtmüştür ve bunlar met etme ile onlar kendilerini met etmiş Bunu bu şekilde kabul edin buyuruyor. Mescitlere gitmek. Mescitlere gitmek Müride ikamet etmekte olduğu Mahalden çok sefer ve hareket etmemesi Yakışır Yani çok uzaklara gitmemesi Çok hareket etmemesi yakışır Çünkü sefer esnasında gözü birçok şeyler görür Ve bu gördüğü şeyler Kalbini hatıralar verir Ve bu hatıralar fikirlerini perişan eder Ve kendisini Cem etmişlikten Fırkalaşmaya düşürür Ayırıma düşürür İşte Salik'in halini bulandıracağı için biz onu seferden ve çok hareketten men ettik. Fazla sefer etmek yani dışarılarda dolaşmak ve çok hareketten men ettik diyor. Eğer onun bu hareket ve seferi kendisini irşat edebilecek bir şey aramak maksadına dayanıyorsa ancak uygun ve caiz olur. Cemaatle namaz kılmak için mescitlere veya gıda tedariki gibi bir zaruret için yolculuk yaptığı zaman sağına ve soluna bakmaksızın yürümeli ve gözünü ilk bakış korkusundan dolayı ayaklarını bastığı yöne dikmelidir. Nazar kadem denilir bu tarikatta. Çünkü Yolda giderken etrafına bakınacak olursa bakışı nefsine hoş gelecek bir manzaraya denk gelip bu ilk bakışı ikinci ve üçüncü bakışlar takip eder. Ve bu bakışlarının kimi örneğin güzel bir kadına olup meşru olmaz ve haram olur. Ve bazısı mübah olup bakmakta bir zarar olmamakla beraber kalbe hatıralar verdiği için salike zararlı olur. Salihin bu mahsurlardan emin olmak için bakışını muhafaza etmek ve yürürken kalben zikir ile meşgul olması lazımdır. Yolda bir kimse kendisine selam verirse ona selam vermeli ve hiçbir kimse ile duraklamayıp konuşmaya dalmamalı ve bir kimseye hal ve hatır sormamalıdır. Bundan kaçınmalıdır. Çünkü Böyle rast geldiği kimseyle konuşmak ve sohbet etmek bizim indimizde güçtür. Çünkü kalbinin hallerini tasfiye ile meşgul olan salike derhal sohbet ettiği kişinin halleri akseder. Yansıma olur. Dedi ki ya kalpten kalbe bir akış vardır. Ve onda eser bırakır. Bundan dolayı bu husustaki mesaisinin sonuçsuz kalmasına sebep olur. Bu hal beyaz ve temiz bir elbiseye ufak bir kir veya toz bulaşmasına benzer. Evet, kalplerin birbirine tesiri vardır. Bu nedenle mümkün olduğu kadar Evet, mümkün olduğu kadar böyle insanlarla irtibata geçmek, sohbet etmekten uzak durması gerekir bu sebeplerden dolayı. <gülüyor> Ve insanların geçtikleri yerlerde taş veya diken veya pislik gibi halka eziyet verecek bir şey görürse onları kaldırıp halka eziyet vermeyecek olan bir yere koymalıdır. Ve yazılı bir kağıt bulursa onu duvar kovuğuna veya başka bir uygun yere kaldırmalıdır. Çünkü nutuk ve kitabet ve kağıt insanlara mahsus olan ilahi nimetlerdendir. İlahi nimetlerin kıymetini bilmeyip ayaklar altında çiğnemek edepsizliktir ve küfrandır. Yiyip içtiği kaba işeyen ancak hayvandır. Bu hususta uyanık fikirli geçinen felsefecilerin kaba sofuluktur ve cehalettir demeleri ne kadar da dar fikirli olduklarını açık bir delildir. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın insanlara cömertçe verdiği türlü nimetleri idrak ve takdirden aciz bir haldedirler. Yolunu kaybedenlere rehberlik yapmalı ve zayıfa yardım etmelidir. Ve bulunduğu çevre içinde halkın kendisine yüklediği bir takım ağır vazifelere tahammül etmelidir. İşte insanlık yolunu bulup Hakka ulaşmak isteyen salike bu bahsedilen vazifelerin hepsi zorunludur. Ve selam verdiği zaman yeryüzünde ve semada Allah Teala Hazretlerinin şerefli rızası için her bir salih kula selam versin. Yani selamını bu niyet üzere versin. Eğer selamını bu niyetle verirsen hiç şüphe etme ki selamın sana bu niyetin makamından geri gelir. Çünkü gerek yerde ve gerek gökte bulunan salih kullarının hüviyetleri hep haktır. Ve senin selamın ise senin ve onların hüviyetleri olan Hakk'a yönelik olarak olmuştur. Bundan dolayı selamın bu hüviyetten sana geri gelir. Ve selamın salih kullar ile sınırlandırılması Hak Teala Hazretlerinin selam ismi onlara tecelli edici olması sebebiyle dünyada ve ahirette ancak onların selamette bulunmalarına dayanmaktadır. Fena ve günahkar kulların da hüviyetleri Hak ise de Hak Teala onlara selam ismiyle tecelli edici değildir. Çünkü onlarda bu tecelliyi kabul edecek istidat yoktur ve tecelli ise istidada göre olur. Yerdeki salih kullar malumumuzdur. Gökteki salih kullar kimlerdir denecek olursa cevaben deriz ki dünyamızın yüzdüğü ve döndüğü sonsuz fezada milyonlarca alemler yüzmekte ve dönmektedir. Ve onların her birinin üzerinde türlü ilahi mahluklar vardır. Nitekim Haktearale Hazretleri Kur'an-ı Kerim'den haber verir. Semavat ve arzı halk etmesi ve onlarda dabbe cinsinden olan şeyi yayması onun vücudunun alametlerindendir. Kadir'in iradesi bağlandığı vakit o mutlak kadir onları kudret elinde toplama üzerindedir. Şura Şu, 29 Ve dabbe hayvan ve insana kapsam olan bir kelimedir. Yürürken koşmaktan sakın. Çünkü insana koşmak yakışmaz. Bu hal hayvanların sıfatıdır. Yürümen kendini beğenerek ve kibirlenmeden yavaşça olsun. Çünkü bu derece yürüyüş senin kast ve gayretini temin için çoktur bile. Çünkü sen dünya ehli gibi hırslı değilsin ki kaybedebileceğin bir dünya menfaati uğrunda koşasın. Senin kastın ancak mescitlere ve Allah zikri mahallelinedir. Bunun da vaktini bilip oturduğun yerde hesabını yaparak çıkmış olman gerekir böyle yavaşça yürümek bu maksada ulaşmak için çoktur bile evet yürüyüşte vakar halinde ve ağır olmayı da Resulullah Efendimizin tavsiye ettiği hadisi şerifleri vardır hatta ezan okunduğunu duymuş olsa bile kişinin koşmaması gerektiğini yetiştiği yerde imama uyması gerektiğini de beyan eden hadisi şerifi var koşmaya karşı bu şekilde men edilme durumu var Telaşeye. Ve eğer arkanda bir yükün olup dinlenmek istersen halkın çoklukla geçtiği cadde ve yolda dinlenme ki onların yolunu daraltıp geçmelerinde herkesi rahatsız etmeyesin. Ve sema meclislerine gitmekten sakın eğer şeyhin git diye emrederse git fakat fikrini çalınan saz ve okunan kasideler ve ilahiyat namelleriyle meşgul etme. Ve ancak Allah zikriyle meşgul ol. Çünkü sen henüz işinde başın, işin başında ve nefsi zinde olan bir salik olduğun için senin sema'ın zikrin olmalıdır. Ve sana bu zikir şiir ve name cinsinden olan semaından evladır. Ve özellikle sema esnasında çalgıcıların ve zakirlerin çoğu muhabbet ve şevke dair olan şiirler ve beyitler söylerler. Ve nefis bunları dinlediği vakit haz duyar. Ve bu nefsin haz duyuşu sende velayet makamına ayak basmış olmak gibi bir takım asılsız davalara sebep olur. Ve eğer kasideler ve ilahi söyleyen zakirler, ölüme dair şiirler okurlar ve sana cehennemi düşünmek yüzünden korku ve sıkıntı ve hüzün ve ağlama veyahut ömrünün geçtiği veya ölüm ve ölümün sıkıntıları veyahut yeniden dirilme günündeki hesap ve kıyas ve kıyametin durakları gibi tefekkürler gelirse bu fikirlere tabi ol ve tefekküre tamamı ile dal ki hazlar ve lezzetler ve dünya süslerini meyilden tiksinesin. Eğer sana bir hal galip olup seni duyularını kaybetmiş kılar ve sen de ayağa kalkıp dönmeye başlarsan, bu kıyam ve dönme senin iradenle olmamış ve seni ancak ilahi bir vâreti, yani geliş kaldırmıştır. Çünkü sen bu ayağa kalkma ve dönme esnasında kendi haline ve dönmeni seyreden ziyaretçilerin hallerine vakıf değilsin. O an kendinden geçtin. Aklın başında olmadan mest bir haldesin ve eğer kendini ve çevreni idrak etmeye başlarsan derhal ayakta durmaktan ve dönmekten vazgeçip otur. Vücudunun normal haline geri dön. Çünkü semada hareket itidal yolundan çıkmaktır. Sema'da harekete geçmek itidal yolundan çıkmaktır. Yani sema esnasında ayağa durmak ve dönmek insanın normal hareketlerine ters perişanlık göstermekten ibarettir. Bu normal olmayan hareketlerin hissi ve idraki yerindeyken insan için caiz görülmesi mümkün değildir. Bu konuda zaten semayla, sema ile sema meclisi ile alakalı eee fütühat sohbetlerimizde olsun, daha önceki sohbetlerimizde olsun detaylı bir şekilde e, izahatta bulunmuştuk deyinmiştik. bunun e, mürit için uygun olmadığı net bir şekilde ifade edilmişti sahipten bir beyt arifin gönlü sema bir hale ve özel bir tesir vaktine bağlıdır çünkü zeminin parçalarında her gün zelzele olmaz buyrulmakta eğer hissin ve idrakin yerinde olup ayakta olduğunu ve döndüğünü idrak edici olduğun halde hareket edersem bu hareketim sitciğinde karar buluncaya kadar yukarıdan aşağıya inen kimse gibi aşağıya olur. Çünkü insan vücudundaki hareketin itidal yolundan çıkması kasta göre çeşitli olur. Bundan dolayı his ve idraki yerindeyken benim kendimden geçmişliğimi halk görüp hal sahibi mübarek bir adamdır desinler kastıyla veya ileride gösterilecek bir sebebin sürüklemesiyle hareket ve ayağa kalkmak salikin siccinde. Yani aşağıların aşağısında yani tabiat ve nefis aleminde karar buluncaya kadar yukarıdan aşağıya düşmesini gerektiricidir. Allah Teala'dan bundan yana afiyet niyaz ederiz. Ve eğer sen nefsinden ve duyularından fani olduğun halde ayağa kalkar ve dönersen, Çalgıcıların ve zakirin cennetlere veya ateşe dair söylediği şiirlerin manalarını düşünmen sebebiyle Kalbine Allah Teala'nın azameti kapladığı için Allah Teala'da fani oldun Bundan dolayı bu halde hareketin illiğinde karar buluncaya kadar aşağıdan yukarıya doğrudur Çünkü hareket ettiricin ulvi alemdendir Ve eğer bir kadından veya genç bir delikanlıdan maşukun olup da Sema esnasında kalbine bu aşkın Galebesiyle fani oldun ise Senin bu fani oluşun ve halin Geçerli olmakla beraber hareketin Cinde yani tabiat aleminde Ve nefiste cehennemdedir Çünkü hareket ettiricin Süfli alemdendir Oysa insanlar seni böyle ayakta ve dönüş içinde görüp Allah'ta fani olduğunu Zannederler salikin bütün Hallerinde doğruluk üzere olması İcap eder ünste geçmektedir ki Ruzbahan bakliy Kabe'yi muazzamayı tavaf ettiğinin esnasında haline mağlup olarak sayhalar edermiş. Bir gün her nasılsa çalgı çalan bir cariyenin muhabbetine tutulmuş. Bu tutuluşu esnasında da Kabe'yi tavaf ederken cariyenin aşkıyla naralar atarmış. Evet bu cariyeye aşık olmuş. Ve Kabe'yi tavaf ederken düşüncesinde cariye var. Onun aşkıyla naralar atarmış. Hal bu nağaraların da önceki nağaralar gibi Allah için olduğunu zannettiklerinden Cenabı Ruzbahan Harem'i i Şerifte oturan şeyhlerin huzuruna gidip "Ey kerem sahibi şeyhler, şu ana kadar olan sayhalarım Allah için idi. Bundan sonraki nağaralarım cariyenin aşkından dolayıdır. Böyle biliniz." deyip ve dervişlik giysisini çıkarıp onların önüne koymuş. Ve kendisi de sevdiği cariyenin hizmetine bağlanmış. Cenabı Ruzbahan'ın evliya Allah'tan olup kendisine aşık olduğunu cariyeye gidip anlatmışlar. Cariye Hazretin bakışının bereketleriyle tövbe edip istiğfar ederek salah haline dönmüş. Ve Cenabı Ruzbahan da bir müddet sonra cariyenin aşkından kurtulup haremin şeyhlerinin huzuruna gelip Dervişlik elbisesini tekrar giymekle Önceki haline dönmüş Sema'ya ilişkin Esaslar ve diğer ayrıntılar bu 17. bölümün 4. kısmında geçmişti. Eğer kendisinde başkalarıyla sohbete iştiyak ve mecburiyet oluşursa kamil bir şeyh buluncaya kadar halka karışıp onlar ile münasebette bulunan abidleri ve iştihat vericileri arkadaş edin. Çünkü Cenab-ı Hak onlara hak halk ile karışmakla beraber salihliklerini muhafaza etme kudretini ihsan etmiştir. Eğer bu zatları şehir içinde bulamaz isen ıssız deniz kenarlarında ve harap mescitlerde ve dağların eteklerinde ve vadilerin içinde ara çünkü onlar geceleri halktan uzak olan bu gibi mahallere gelip geceyi canlandırırlar ve sen onların zümresinden olmaya azmettiğin ve niyet ettiğin zaman namaz vakitlerinden daha evvelce mescitlere git ve orada namaz vaktinin girmesini bekle ve müritlerden yalnızlıktan yana ileri giden kimse namaza kıyam edildiği sırada mescide ulaşan kimsedir eğer yalnızlığa ve halvete riayet edeyim diye mescide kamet getirilirken gelirsen bu halvetin ve uzetinde son derece aşırıya kaçmış ve cemaate usülde de tefrit etmiş olursun. Ve bu halde de abitler ve iştihat vericiler zümresinden olmamış olursun. Ve lakin bu ifrat ve tefriti daha ileri bir dereceye vardırıp başlama tekbiri veya imam ile kılınan namazın bir rekatine yetişemezsen Artık buna karşı söyleyecek bir söz bulamayız. Yani tamamen yanlış hal üzere olmuş olursun diyor. Çünkü böyle namaz vaktini geçirip tam vaktinde cemaate yetişmemen imanlarına zayıflık isnat edilmesi suretiyle hoş görülmeyen avamın cahillerine ait hükümdendir. Yani şeriat hükümlerinde ilk rekate veya diğer rekatlere yetişmemiş olan kimselere dair konulan kaideler ve verilen fetvalar avama aittir. Sen ise seçkinlerin yolunu takip etmeye niyetlendin. Bundan dolayı senden böyle avam halleri çıkarsa Allah'a rücu et ve ibadetini ve namazını baştan kıl. Ve bir mescide müdavim olmayıp muhtelif mescitlere git. Ve gittiğin mescitlerde birinci veya ikinci veya diğer saflarda durmayı ve mescidin sağında veya solunda veyahut diğer belirli bir mahallinde kendine bir yer edinmeye adetinden vazgeç. Yani sürekli kendine bir yer edinip de orada durma. İlk safları safa geçmeyi adet edinme. Çünkü yukarıda bahsedildiği üzere yol alışkanlıkları kesmek üzerine bina edilmiştir. Evet dikkat ediyorum. Bu yol alışkanlıkları kesmek üzerine bina edilmiştir. Ne kadar alışkanlığın standarda bağladığın hallerin varsa bunların tersinle amel etmeye çalışmak gerekir ki e, o alışkanlıklar ortadan kalksın. Çünkü şartlanmışlık, alışkanlıklar e, bu yolda kişiye engel teşkil etmektedir. Hatıralar Sen dervişler ile beraber yaşar veya onların hizmetlerini üstüne alırsan onların muhtaç oldukları işlere ve hususlara dair sana bir takım hatıralar gelir. Sana gelen bu gibi hatıraları reddetme. Kabul ve icra et. Çünkü sana gelen bu hatıralar onların hatıraları olup onlar tarafından sana elçi olarak gelmişlerdir. Bundan dolayı onların elbiselerini yıkamak ve yemeklerini pişirmek gibi veya onların menfaatlerine ait olarak buna benzeyen şeylerden bir hatıra sana gelirse asla tereddüt edip beklemeksizin o hatırayı işle. Çünkü gece gelen fukaraya tabi ve zaruri ihtiyaçları hakkında bazı hatıralar gelir. Ve onlar bu ihtiyaçları için nefislerine karşı mücadele ettikleri için ben şuna ve buna muhtaçım diye sana söyleyemezler. Ve bu mücadeleleri, bu ihtiyaçlarını söylemekten kendilerini men eder. Ve bunu kendi şehvet ve arzusu hakkında sadece nefsinin lehine çalışmamış olmak için yaparlar. Oysa Allah Subhanahu ve teala hazretleri onların sülüklerindeki sadakatleri sebebiyle iki husus arasını yani hem mücahadeleri ve hem de ihtiyaçlarının husulü arasını bir araya getirmeyi murad eder de onlara gelen bu hatıranın işlemesini senin nefsine nakleder. Bundan dolayı sana böyle bir hatıra gelince derhal kalk ve onu yap. Yani onların ihtiyaçlarını gider diyor. Böyle bir onların ihtiyaçları olacağına dair bir düşünce sana geldiği zaman bunu yap. Ve o fiili onların önüne koy ki onlara hem mücadele derecesi ve hem de talep edilmiş olan ihtiyaçlarına nail olma hususu hasıl olsun. Ve sen bu hizmeti yerine getirmen sebebiyle, sana hasıl olan mükafattan başkaca hatıraları tasdikin ne demek olduğunu fiilen ve zevken yani bizzat yaşayarak öğrenesin. Sakın hayır türünden olan bir şeyi küçük görüp de <gülüyor> işlemekten vazgeçme. Çünkü bu hak yolu manevi kar ve kazanç yoludur. Ve helak olan kimse ancak ilahi olarak konulmuş olan hayırlı işlerin aleyhine hareket ettiği için helak olur. Ve dört şey kârların ve kazançların en kuvvetlilerinden olup hayırların hepsini toplar ki onlar da fukaraya hizmet sadır selameti Müslümanlara gayıplarından dua ve fukara ile beraber yaşama halinde kendi nefsinin aleyhine hareket etmektir. Ve bu dört şey hakkında evet şimdi ayetleri beyan ediyor. Ali İmran 92 sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe asla bir yani i'ler zümresine nail olamazsınız. Şu ara 88 89. Çocukların ve malın fayda vermediği gün Allah'a selim bir kalple gelenler hariç buyurmakta ve Necm 32. Öyleyse nefislerinizi temize çıkarmayın gibi birçok Kur'an ayetleri ve hadis-i şerifler vardır. Halinin başlarında müridey Gerek hak ve gerek halk arasında her bir taraftan bir takım fena ve münasebetsiz hatıralar gelir ve mürid bunlardan salim olamaz. Bundan dolayı müridin üzerine kuvvetli olarak lazım olan şey insanları kendi kötü zannından salim kılmaya çalışmasıdır. Yani mürid nefsini herkese karşı kötü zandan yana kurtarmaya çalışmalıdır. Ve eğer bir kimse hakkında hatıran için benim bu hatıram o kimseden gördüğüm adet ve tecrübe sabittir. Ve bu adet ve tecrübeye göre keşfim doğrudur. Ve bundan dolayı bu hatıramda doğruluğum açıktır desem bile sana gelen fena bir hatıra dahi adete ve tecrübeye dayanmaksızın sana gelen hatıra gibidir. Örneğin hırsız olduğu tecrübeyle sabit olan bir kimsenin bulunduğu mahalde bir şey çalınsa, bu adamın hırsız olduğu tecrübe ile sabittir. Bundan dolayı bunu o çalmıştır deme. Belki bunu o çalmamıştır. Ve sen ona kötü zan etmiş olursun. İşte bu gibi hatıralar bil ki şeytanın nakillerindendir. Ve böyle bir hatıra olduğunda Allah Teala'ya rücu et ve Allah'a istiğfar et. Ve Hak Teala'nın mahluklarıyla meşgul olmaya değil batının bu gibi perdelerin kalkması suretiyle mamur olmasını haktan talep ve niyaz eyle. Esasen senin vazifen masifa nakışlarından sadrının temizlenmesi ile meşgul olmaktan ibaret iken halkın fenalıkları ile meşgul olman nasıl olur? Ve hak yolundaki çalışma ve mücaheden nerede kalır? Ve şeytan bu gibi nakilleri ancak seni derece derece felakete sevk etmek için yapar. Ve bu gibi nakillerden olan bir şeyde seni tasdik ederse bu tasdiki daha sonra seni yalanlamak içindir. Ve sana ikram ederse mutlaka ihanet etmek içindir. Çünkü şeytan Adem oğlunu her yönden baştan çıkarmaya Cenabı İzzete karşı yemin etmiştir. Nitekim Kur'an'da buyrulur ki: Saat 82. Bundan sonra senin izzetine and olsun ki onların hepsini mutlaka azdıracağım dedi. Bundan dolayı şeytan ezeldeki ahdine binaen bu bahsedilen şeylerin icrasını vazife bilir ve vazifesini yerine getirmeyi de pek sever. <gülüyor> Şimdi sen bu gibi şeytani nakillere karşı bu kitabın 17. bölümüne anlatıldığı üzere sendeki zümrüt taşını yani zikretme kuvvetini kullan. Yani Kur'an-ı Kerim'deki Araf 201. O kimseler ki sakınırlar şeytan tarafından onlara vesvese dokunduğunda zikrederler bundan dolayı onlar doğru yolu görürler ayeti kerimesi gereğince amel et ve böylece iblisi hilesinden yana engeller ve bu zümrüt taşı sayesinde iblisi hile düşünmekten yana kör et ve ondan bu şekilde kendini muhafaza et ve işte bu şeytani nakiller ancak bu şekilde zikir ile kesilir ve hak hakkındaki fena hatıralar da ancak ilim sayesinde kesilir ve bu da sende olan kırmızı yakutun özelliğidir. Sen bu taş sırrının açılması halinde hakkın zatına bağlı olup başkalarının vakıf olmadığı ilimleri öğrenirsin. Ve bu hal ilim keşfi sırrının açılmasıdır. Ve bu ilimlerin esasları bu kitabın muhtelif yerlerinde geçti. Ve bu kırmızı yakut sırrının Kur'an-ı Kerim'deki ayeti Şura 11 onun misli gibi bir şey yoktur mübarek sözüdür bunun ayrıntısı da kırmızı yakut bahsinin izahında geçti buyurulmakta evet bunun en altına da Avni Konuk 16 Aralık 1925'te bu şerhi bu kitaba şerhi tamamladığını beyan etmiş Evet, okumuş olduğumuz takip etmiş olduğumuz tedbiratı ilahiye ya yani insan memleketinin islahı hakkında ilahi tedbirler anlamına gelen Muhittin İbn Arabi Hazretlerinin bu kitabı Ahmet Avni Konuğun tercüme ve şerhinden takip ettik günümüz Türkçesine de Tayfun Kasay isimli kardeşimiz e, sadeleştirmiş bunu günümüz Türkçesine çevirmiş bu e, kitap üzerinden takibimizi yapmış olduk ve bugün bu kitabı tamamlamış olduk Allah burada e, bu kitabı yazan, bizim elimize ulaşmasını sağlayan, şerh eden, sadeleştiren, herkesten, e, burada hizmeti geçen, herkesten Allah razı olsun. Bu kitaptan faydalanmayı e, Cenab-ı Allah cümlemize nasip eylesin. Dediğimiz gibi bu kitap nefis terbiyesini ele alan, nefis terbiyesi metotlarını anlatan bir kitap idi bundan faydalanmayı, gereğince idrak etmeyi, hazmetmeyi, idrakini yaşamayı, yaşantımıza geçirmeyi Cenab-ı Allah nasip eylesin inşallah. Böylece de dua ederek sohbetimizi tamamlamış oluyoruz. Tevbihat ve ilahiye sohbetimizi nihayetine ulaştırmış oluyoruz inşallah. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. rahim Allahümme Rabbana atina fit dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar. Allahümme ufirli veli valideyye velil müminine vel müminati el ahyai minküm el emmat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin il fatihi lima uliqa vel hatimi lima sebeba Nasr al bil-Haqq vel-Hadi ila sıratı mustakim ve ala alihi haqqa kadrihi ve miktarihi al-azim Subhanellezi yar'ani, Subhanellezi mekani, Ya'lamu mekani Subhanellezi yar'ani, ve vesselamu aleyke ya Resulullah, Esselatu vesselamu aleyke ya Habib Allah. Besselat ve selamu alaikum ya syyid al-ıvelin ve al-ıakhirin, salawatullahi ve alaina ejmain. Subhana rabbike ke Rabbi al-ızza ama yasfun ve salamun ala al-ımselin Rabbi